عمجل الله الذي هدانا لهذا وما كنا الله وما الله محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم Muhammad Alhamdul S-a الله السميع العليم من الشيطان S-a luat în fața lui الشياطين Alhamdul s ربي ولينكنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الله غفور الله بالقرآن العظيم لنا فيه الحمد لله رب استغفر الله الحي القيوم بالحي القيوم الذي لا Ve defa John Kuşu azim. için bizim bütün mukaddes hatımızın namuslarımızın muhafazası için bu askerler, polisler şehit oluyorlar. Birileri de çok hakları kalıyor. En azından bir dua ile iade etmek lazım. Daha fazla şeyler yapmak lazım, beceremiyoruz. Fakat insanların çoğu bu askerler, polislerin, şehitlerin haklarına rahat etmiyorlar. İsimlerini bile anmıyorlar. Onlara dua etmiyorlar. Yani birçok mecliste bu konu konuşulmuyor. Konferanslarda, programlarda bu konu geçmiyor. Tabii askerimiz, polisimiz de bu işi görüyor. Bizim okumamız Ölülerinde okumamız, dirilerine duacı olmamız onlara teşvik oluyor yani. Ferahlık veriyor. E diğerlerin vefasızlığı da onları üzüyor. Ne yapalım? Biz kendimizden mesulüz, herkesi yönetecek durumda değiliz. Biz doğrusunu yapıyoruz diye düşünüyorum. Az bile yapıyoruz ama vaktimiz işte bu kadar oluyor telaşlardan. Dolayı... Askerimize, polisimize Bütün operasyonlarında Muvaffakiyetler, başarılar, ihsan Amin. eyle Mansur Muzaffarele, Adalan Maghlubu Makhurele, Amin. Bășeul a Amin Bu sunt rău. için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah rău. Sunt rău. Sunt rău. Sunt rău. Sunt rău. Sunt rău.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 Bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samie'ul alim. A'udhu bi kalimati allahi tamma min sharri ma khalaq. Bismillahil ladhi yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa alim. Amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim Yâ hayu yâ kayyûm, yâ bedî del vel ikram, ya del celâli vel ikrâm, yâ del celâli vel ikrâm. Kim ehl Sünnet alimlerine yan bakıyorsa, Kim ehl Sünnet insanları hor görüyorsa, Kim ehl Sünnet'in rivat ettikleri hadis i şerifleri, fıkıhları, Hakaitleri, tasavvufleri, beğenmiyor onlardan ikrah ediyorsa, Sen onların güçlerini, kuvvetlerini ha ile. Amin. Şerrlen iptaleyle. Ne kadar nüfusları, nüfusları, ne kadar imkanları, iktidarları varsa iptaleyle. Amin. Dilediğinden alılsın, dilediğine verilsin. Allahümme Malikül Mülk. Tü'tilül mülke men teşaa. Ve tenz'ul mülke mimmen teşaa. Ya Rab, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Allah'ım mülkü u ehl-i sünnet-i nasip eyle. Amin. Ehl-i bidatten mülk-u nez'aile, ya Rabbi. Amin. Ve teşâ, ve teşâ. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil kılarsın. Allah'ım ehl sünnete bağlı olanları, dört mezhebe fıkıha bağlı olanları, ma tuli deş'ari ehl bağlı olanları, aziz eyle. Allah'ım ehl sünnet dışında olanları, Ehl-i sünnet çok önemli bir şey değil diyenleri veya Rabbi dört mezebin fıkhına bağlı olmayanları hadis-i şerifleri reddedenlere zeliyleyle ya amin. hangi mertebede iseler zeliyleyle hangi makamdaysalar zeliyleyle amin hangi imkanları varsa mahrum eyle ya amin amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed Habibil mahbub şafi'il Bu işler manevidir. Zahiri izzetler itibarları aldanmayın. Yarın ahirette neler olacak? Her şey meydana çıkacak. Tabi bazı kere ahirette de kalmaz bu aşaplar Dünyada da görülür. Bakarsınız yakında ne, geceler neler doğurur. Muteber adamlar zelil olmuş. Bizim gibi garibanlar zeliller aziz olmuş. Allah bu. Yapar. Yeter ki biz şerahattan, sünnetten, ehli sünnetten, dört mezhebin fıkhından ayrılmayalım. Allah Allah. Dört mezhebin fıkhı helal dediyse helal. Haram dediyse haram. Mekruh dediyse mekruh. Mubahat dediyse mubahat. Biz alimlerimize bakarız. Biz ehli sünnete bakarız. Müştehitlerimize bakarız. Bakan olmuş, takan olmuş, bilmem ne olmuş. Bizi hiç alakadar etmez. Bize ahiret lazım. Onun için ahirete hazırlanalım arkadaşlar. Dünya Ömür kısa geçiyor. Birbirini meşgul etmemek lazım. Fuzuli işlerle de meşgul olmamamız lazım yani. Çok işlerimiz var. daha ömrümüzde tükendiği tükendi, tükeniyor. Yani dünyadan hiç tadım tuzum kalmadı benim. Evvelden de yok idi de. Çocukluktan beri çileli benim bir hayatım var. Musibetlerle, hastalıklarla, şeylere. Hiç bir huzur bulduğum yoktur yani. Zaten demek Allah seviyor ki. Çok musibet veriyor, rahatlıkta da vermedi, vermiyor, işte sevdiğine belaya atırır, öyle buyuruyor hadi şerifte. Sevsin de biz razıyız. Ama bakıyorsun, dünya ahli keyfinde yani, ne başları ağrır, ne dişleri ağrır. Her türlü maddi, manevi imkanları yani, manevi derken işte, kalplerinde sevinçten bahsediyorum yoksa maneviyat anlamında konuşmuyorum. Keyifleri yani işte, tıkırları yerinde görülüyor. Ama bunu... Bir anda biter yani, bir anda biter. Hepsi elden çıkar. Dünyada bir tek sizinle sohbeti huzurum kaldı yani. E, kaç haftadır gelemedim, çok da üzüldüm. İşte istiharlarımız falan muvaffakat etmedi, şu durumdur. Televizyondan yine bir şeyler anlatıyorum. Oturduğum yerden işte size ulaşmaya çalışıyorum, ulaşıyorumdur inşallah. Ondan bir teselli oluyorum yani. Yine millete bir şeyler söyledim, bir ayet okudum, hadis okudum diye teselli oluyorum ama. Yine de cemaatle bir araya gelmeden huzur, feyiz olmaz. Allah Allah. Olmuyor yani. Efendi Hazreti öyle dedi. Akyazı'nın yaylasına çıktık dedi. Efendi Hazreti hiç yaylaya, maylaya çıkma vakti olmaz da yaylaya da çıksan yaylayı şey çevirir, camiye çevirir de. İhsan efendi, rahmetullahi aleyh, dedi ki işte o uzma da dururdu o. Ee, i̇şte gel burada yayla var. Efendim, daha milletten uzak kalalım, çok ibadet yaparız. Dedi yaylada işte birkaç gece kaldık dedi. Yani yine efendim senin yanı boş kalmaz be, on kişiler, en azından varlar. O kadar zikir yaptık, o kadar zikir yaptık ki dedi. Çünkü hani telefon yok, gelen yok, giden yok, çünkü İsmailada dururken başı boş kalmazdı. Yani yaylada bizi bilen olmadı çok. İbadeti artırdık, zikri artırdık. Teheccüdü artırdık. Yani beş bine, yirmi, beş, on bin, on beş bin yirmi, bin, yirmi bin. Zikri artırdık falan. Fakat dedi, bir türlü feyiz bulamıyorum. Allah Allah dedim, ya zikri de artırdık. Niye huzurumuz azaldı? Neyse dedim sana ben biz bir Akyaz'a inelim de cemaatin içine karışalım, kat bir şerif yapalım. İndik dedi şeye, tabi yayladan inince, Akyaz'ı şehir. İndik dedi, kat-ı şerife toplandılar, ihvanlar dedi, duydular biz geldik. Toplandılar, ihvanlar. Bir feyiz geldi, bir feyiz geldi. Dedim o zaman anladım ki, dedi yani bize kenara çekilmek yaraşmıyor yani. İlle cemaatin içinde olacağız. Cemaatin içinde çok feyiz var, çok bereket var. Onun biz devam edelim, işimize bakalım. İnşallah tedbirler almak sünnettir. Tedbirimize de bakalım. Efendim, Rabbim Tebârek ve Teala bu zulümatı def eylesin. Amin. Çok karanlık var ortalıkta. Önümüzdeki de daha da karanlık olabilir yani. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok da... E çünkü eli sünnete riayet yok. Sorun burada. Eli bid'at baş bir tutuluyor. Eli sünnete itibar edilmiyor. Hadis-i şerif okuyorsun, kabul edilmiyor. Kaynak gösteriyorsun, kabul edilmiyor. Yani insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyorsun, bana ne diyor. Müslüman adam namazını abdestle Karısı kapalı, ben diyor aklıma bakarım. Benim aklıma yatmadı diyor. Ne hadis-i şerif dinleyen kaldı? Ne müçtehit dinleyen kaldı, ne İmam-ı Azam desen duruyor, ne i̇mam Şafii desen duruyor. Böyle bir cahil bir dö döneme geldik. Esas tehlike de solculardan değil ha. Esas tehlike sağcılardan yani. <gülüyor> Zaten solcusu sağcısı dümdüz de... Yani... Çünkü solcuya bir şey okuyorsun, ya ben o konuyu bilmiyorum diyor. Anladın mı? Solcuya bir şey okuyorsun ha. Ya ben bu konuya girmeyeyim, benim ihtisas alanıma girmiyor diyor. Değil mi? Fakat adam sağcıyım diye geçiniyor, karım kapalı diye geçiniyor. Kendisi Müslümanım diye geçiniyor. Onu okuyorsun, diyor ki ben diyor işte İmam Hatip mezunuyum diyor ya. E olabilirsin. İmam Hatip mezunu ol zaman Allah i Cihan mı oldun yani? Ben ne ilahiyatı bitirenleri 8 sene okuttum. Yine de bir şey anlamadılar ayrı dava çek sene okudu ya hayatıtı bitirdikten sonra biz de bir şey öğrenmemiş dedi bir bari okuyamıyordu yani bitirenden yani şimdi katan Ben muhattip mezunum, Epe olabilirsin Ben böyle bir hadis görmedim sen kaç hadis biliyorsun söyleme sahip ya bir hadis Arapça okuyabilir misin ravis beraber bir de kaynağını söyleyebilir misin Kur'an'ı yüzüne düzgün okuyabiliyor musun açayım sana bir sayfa Böyle bir tane aşırı ezberlemişsin diye değil. Ortadan açacağım kitabın ortasından. Oku bakayım diyeceğim. Kaç yanlış bulurum acaba? Yüzüne ya. E sen nasıl hadis-i şerife itiraz ediyorsun? Sen kimsin ya? Ama böyle bir en büyük tehlike nedir biliyor musun? Cehli mürekkep. Ne demek? Bilmez, bilmediğini de bilmez. Şimdi mürekkep demek katlanmış demek. Mürekkeb olmasa, adam cahildir, cahilliğini bilir, bir yerde durur. Bir şey dersin, ya ben o konuyu bilmiyorum der. Konu kapanır hiç olmazsa. Buna bir şey diyorsun, adam iddia ediyor. Yahu sen neye göre iddia ediyorsun? Ben sana diyorsam ki bu böyledir, helaldir veya haramdır veya mekruldür. Ben sana kaynak gösteriyor muyum? Kaç tane kitaptan gösteriyor muyum? kaç tane müşteidin beyanı sahabenin beyanı bir meselede yazıyorum, çiziyorum. Kitabı görün. Peki, sen benim o verdiğim kaynağı okuyabilir misin? Getirelim o kitabı. İbn Hacer Eytemin Ez-Zevacir Aniktirafil Kebair getirelim. İmam Zehebi'nin El Kebâir kitabını getirelim. Dünya kadar hadis evlem. Kenzul Umali getirelim. Camu's Sahir, ülke Kebir. Getirelim. Okuyabiliyor musun? Ne göre sen konuşuyorsun ya, hüküm veriyorsun? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyor, bilmediğin de bilmiyor. Bir de biliyorum zannediyor. Zaten şeytan onları maskara ettim diyor. Şeytan onları maskara ettim. Kimler maskara ettim diyor? Bidat ehlini. Ne demek bidat ehlini? Kendilerini dindar zannederler. ayet hadise hadisinde biliyorum zannederler. وَيَحْزَمُونَ نُمُحْتَدُونَ Diyor Kur'an kendilerini idaette zannederler. E, esas tehlike odur diyor. Adam kendinin dalalette olduğunu bilse meyanede tedaf edersin. Hiç olmazsa der ki Allah beni affetsin. Bu adam bir cehalet, bir yanlışlık. Bunlar kaderi inkar eder. Ben doğru yoldayım. Kaderi inkar eder, ben doğru yoldayım. Ehli sünnet Kur'an'da yok der, ben doğru yoldayım. Değil mi? Ondan sonra efendim Kadın erkek tokalaşmak serbestler ben de o yoldayım, hep, hep kendine göre çıkarıyorum. Ya kardeşim, şeytan diyor ki, ben insanları günahlarla helak ettim. Sen şeytanla nerede görüştün diyorsunuz bana. Ya hadis-i şeriften okuyorum canım, ben şeytanla nereden görüşeyim? İnsan şeytanlarıyla görüştüğüm olmuştur. Var insan şeytanları tanıdıklarımdan. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki, İblis dedi ki, Hadis-i Şerif'te İblis'in dediğini ne söylüyor? Allah Allah! Kur'an'da söylüyor İblis dedi ki diye. Yani allah Teala İblis'in sözünü naklediyor. Hadis-i Şerif niye nakletmesin? Ne cehal adamsın ya? Gale İblis İblis dedi ki, Eelektün nâsibiz zülûbi Ben insanları günahlarla helak ettim. Yani ocaklarını batırdım, içki içirttim, kumar oynattım, zina ettim. Faiz edirttim, yalan dedirttim. Ama ve ehlekûnî bilâ ilâ illâllâh ve istighfar. Onlar da bilâ ilâ illâh dediler, dört bin büyük günah sildirdiler. Herkesin ilâ ilâ illâh olmaz bu tabii. Hem talibine, tecvidine rahat edecek hem ihlâsla okuyacak. Gerideki dört bin geçmiş büyük günah siler. Bir de onlar ben neyle alakalı ettiler? İstigfarla alakalı ettiler. Akşama kadar günah yaptırıyor. Adam akşam ezanına beş, on dakika kala geliyor. Kıbleye dönüyor, oturuyor. Subhanallah ve hamdi 100 kere okuyor. Sahih Müslim hadisinde geçer. "Lâ ilâhe illallah subhanallah ve hamdi 100 merre ufurat lev zunubuhu ve lev kanet ekthera misl bedl Deniz köpüklerinden çok günah da olsa bütün hepsi affedilir. Yüz kere subhanallahü ve hamd'i, mesela. Ama nerede? Herkese nasip oluyor mu? Af olunacak adama nasip oluyor. E şimdi şeytan bakıyor ki ben bu şekil kazanamam. Niye kazanamam? Çok günah işletiyorum. Akşam yüz kere subhanallahü ve hamd'i okuyor. Bütün günahlarını sildiriyor. Ben yarın yine uğraşıyorum. O yine sildiriyor. Allah Teâlâ da silmeye bahane arıyor. Felim maara ituzelke. Se iblis ne zamanki bu durumu gördüm, ben böyle hiç Nu geçemeyeceğim. Nasıl pe geçerim? altă bil ehlaa ve sebuu ne nubuhteduun. Haide, să Bu durumu görünce văzut de diyor, itikat bozukluklarıyla İtikat eli sünnetten ayırıp ata yöneltmek işte alın yazısı yok. İşte kader yok. İşte kabir azabı yok. İşte benim ehli sünnete muhalif olan itikatlar Şia fırkasının da ayetten hadisten delilleri var. O da bir görüştür. Onu da dinlemek lazım. Mutezile'nin de ayetten hadisten delilleri var eğer. Böyle yanlış batıl inançlarla Onları helak ettim. Fakat, şimdi onlar günah işletseydim, günahın günah olduğunu bildikleri için af isteyeceklerdi, pişman olacaklardı, yine af olacaklardı. Fakat ne zaman onları itikat bozukluğuna sevk ettim, Ehl-i Sünnet dışı fırkalar kurdurdum ve onlara yönelttim, yönlendirdim. Siz daha haklısınız Ehl-i Sünnet'ten diye. Onlara, efendim, telkinde bulundum. Baktım ki bu iş tuttu. Yüz binlerce mutezile geldi geçti. Milyonlarca şia var. Kaderi inkar edenler, hatta hesabı yok, Şimdi gelişmedim diyenlerde de inkar edenler oldu. Onlar erhsullet olamazlar, kaderi inkar edenler. Çıktılar mesela. Çıktığından da haberi yok. Çıktığından da haberi yok. da ne yaptım diyor, onların yanlış batıl itikadlarla helak ettim ama Onlar yanlış yolda olduklarını anlamadıklarından kendilerini hidayette sandıkları için tövbe de etmediler. Tövbe de etmeyince hepsinin kara geçtim diyor. Şimdi bir insan günah olduğunu bilse bir işin tövbe eder. Bunda şeytan zarar eder. Şu adam ölümüne bir saat kala tövbe hepsini sintirir. Şeytan küllün zarara gider. Yüz sene uğraşmıştır o adamla. Ama ölmeden bir saat evvel bir adam tövbe kapsa açık. Bir saat evvel, on dakika evvel Müslüman olsak gavur bile tertemiz oluyor orada. Müslüman niye af olmasın? Ama itikat bozukluğu var ya, helala haram demek, harama helal demek, sahabe-i kiramın inandığı şeylere inanmamak, onların kabul ettikleri şeyleri kabul etmemek, müçtehitlere muhalefet, müçtehitler ne biliyor canım benim de aklıma böyle geldi falan. Bu işte keyfine uymak. İtikatta keyfine uyulmaz. İnanç meselesi müsamaha kabul etmez. Orada doğruya inanacaksın yapamasan da. Yapamasan da Allah feder. Ama doğruya inanmadığın zaman Allah affetmez. Çünkü itikad bozukluğunda e, adam tövbe de etmiyor. Onun için Ebella yok böyle kavbe tasarabı bidatindir. Dinde reform yani yeni bir inat çıkaran, itikadı bozuk olanın tevbesini Allah kabul etmekten imtina etti. Çünkü neden? Ona tevbe nasip etmez. Niye nasip etmez? O kendini idihatte zanıyor ya. Tevbe etmez de onun için. Ama hatta daha bidat o. Yine de çıkmayan candan ümit kesilmez. Belki bakarsın bozuk itikadını terk edip de olur. Allah onları da hidayat eylesin. Nesulah eylesin. Ben ne diyeyim yani? Dua edelim ancak. Ve lakin hiç olmazsa helal halal biliyoruz. Haramı haram biliyoruz. günah günah biliyoruz. Yanlışlarımız günahlarımız olmakla birlikte tevbe ediyoruz. Nadim oluyoruz, pişman oluyoruz. Yani Rabbim ölmeden mutlaka bizi nasuh tevbesiyle günahlarımızı affetmiş olarak ruhlarımızı kabze eylesin. Amin. Amin. İtikadımız ehl sünnetten ayrılacak ise ayrılmadan evvel ruhlarımızı kabze eylesin. Amin. Ondan sonra yaşamak nasip etmesin. Amin. Bozuk itikadla yaşamak, aleyhine yaşamaktır ya, zararına yaşamaktır ya. Evvela itikadımızı düzelteceğiz. Burada helal-haram konusu çok önemli arz ediyor. Çünkü harama helal dese kafir olur, helala haram dese kafir olur. Bunlar çok önemli meseleler. Fakat şu anda bakıyorsunuz, millet internetler üzerinden, kokuldan, şuradan, buradan kendine göre fetvalar veriyor. Önüne gelen yani Allah'ın dini hakkında konuşuyor, tefsir hakkında konuşuyor, Kur'an'a mana ve kalkıyor Yahu ne cahillik ya! Ebu Bek Sıddık radıyallâhu anh'a yani bir şey sordular. Sahabe-i Kiram da istişare etti. Yani Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir şey duymuş olan var mıdır? Sonra dediler sen Ebu Bekir Sıddık'sın yani söyle bir şey. Dedi nasıl söyler mi bir şey ya? اَيُّ سَمَائِنْ تُفِلّونِي ve اَرْضِنْ تُكُلّونِي اِذَا كُلْتُ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ مَعْلَمْ Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şey söylersem ''Hangi gök beni gölgelendirir, hangi yer beni üstünde taşır?'' dedi ya. ''Gök kafama iner'' dedi. ''Yer yarılır dibine geçerim'' dedi ya. Yani Allah beni helak eder demek istedi. Allah'tan ne kadar korkuyordu. Neden? ''Ben Kur'an'ın bir ayeti hakkında pişebilmeden bilmeden nasıl konuşurum?'' dedi ya. Yani o konuda bir bilgi aradı. Çünkü sahabe-i kiramdan birisi diyor ki mesela ben bu usta şu hadis-i şerifi duydum. Hepsi birbirine itimat ediyorlardı. Çünkü birisi, hepsini duyan bir kişi yok. Çünkü her sohbette hepsinin olması mümkün değil. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet dönem. 23 sene bu. Her an hepsinin yanında olması mümkün değil. Bir de bakıyorsun yeni Müslüman olmuş biri geliyor yeni Müslüman oluyor bir hadis duymuş gitmiş. Hiçbir sahabe onu duymamış. O zattan geliyor. Bir hadis rivayet eden sahabi var. Tek hadis. Ama o tek hadis öbürlende de yok. Elde olan bey de olmaz. Onun için sorarlardı. İstişare ederlerdi. Koca Hazreti Ömer radıyallahu. Herkezden öğrenmeye çalış sahabeden. Yani sen ne demek istedin? Sen bu usta bir şey var, duydun mu? Viat biri gelse bir şey dese sen bunu neye göre konuşuyorsun derdi. O derdi Resulullah'tan şittim. Ha tamam sallallah. Şam'a gireceklerdi, Şam'da veba, salgın vardı. Yani girelim girmeyelim, ihtilaf çıktı. Salgın hastalık yerine girmeyelim. Sonra ya girelim dedi, ne korkuyoruz falan. Sonra arka tarafta ordunun arkasında bu müselle Şari olacak. Hatırım da öyle kalmış. Radıyallahu anh veya başka bir sahabeden biridir. Ama meşhurlardan biridir. O geldi. Ne yapıyorsun dedi ya E Dedi giriyoruz. Ya nasıl giriyorsun ve bazı salgın var. E dedi sen neye göre konuşuyorsun? Dedi ben Rasulluğundan işittim. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne işittin? Efendim. Eğer sizin bulunduğunuz yerde ve salgını salgın olursa oradan çıkmayın. Ama bir dakika bir bir hava bağımlı Bir yere geldiniz. Bir şehre, orada veba salgın var. Ama siz daha oraya girmemişseniz. O zaman oraya girmeyin. Yani İslamiyet tedbir emreder. Ama senin olduğun yerden çıkma. Çünkü belki sen başka tarafa çıkartıp bulaştıracaksın. Onun için çıkma. Ecelden övel ölmek yok. Kaderine rıza göstersin. Oo, Şimdi bir salgın olsa Adamada sen hadis var çıkmayın. Üf. Hadisi okuyan hoca en önce en önce çıkar. <gülüyor> Nerede? Hazreti Ömer Efendimize de, tamam dedi ya. Madem sen böyle Resulullah'tan işittin sallallahu aleyhi. Ve girmeyelim. Anladım? Ya bu sefer <gülüyor> diğer bazı sahabeden geldiler. Ne oldu ya Ömer niye geri dönüyoruz? Ya dedi, yürü dönüyoruz. Orada veba varmış. E dediler, Allah'ın kaderinden mi kaçıyoruz? Cık, Hazreti Ömer dedi, ya nefirumun kaderillâ ilâ kaderillâ. Allah'ın kaderinden kaçmıyoruz, Allah'ın o kaderinden kaçıyorsak buradaki kaderine kaçıyoruz. Burada da girmeyince de dışarıda da Allah'ın kaderindeyiz, başımıza ne gelecek belli değil. Ama hadis var dedi, e tamam hadis varsa sustular. Dediler, biz o hadisi duymamışız dedi, bu sahabe rivadet. Hazreti Ömer sahabe birbirine güvenirdiler çünkü sahabenin tamamı adaletlidir. Rivayetlerinde güvenilir oldukları için hepsi, yalan yok, onun için hepsi birbirine itimat eder. Tamamı tamam dediler. Yani Hazreti Ömer olsa devkane Badi اَبْنِي لَكَانَ Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu. اِنَّ hak يَنْدُقَ عَلَى Ömer. عُمَرَ Hak Ömer'in diliyle konuşuyor. böyle buyurulan bir zat yine soruyor ya soruyor bir hadis rivayet eden geldiği zaman onu dinliyor ya o hususta kendisi başka bir hadis sonradan duymadıysa yani nasih mensuk olabiliyor ya başka muhalif bir rivayet duyulmadıysa hemen ona itimat ediyor e ben sana bu kadar hadis okuyorum sen bunun hilafına bir hadis getir e getiremiyorsun Hala bana itiraz etmeye devam ediyorsun ya! Nasıl iştir ya? İşte, Hazreti Ömer niye Hazreti Ömer oldu radıyallâh'ın? Hakkı kabul ettiğinden. Hakkı kabul ettiğinden. Değil mi? Adalet, dürüstlük. Hakkı kabul etmek demek. Sen ne yapıyorsun? Bu işi inada bindi diyorsun. Hakkı kabul etmiyor. Neyin inada bindi sen? Ebu Cehil misin? Ebu Cehil de anlatır Resulullah Efendimizin hak olduğunu. Bir kere arkadaşlarla konuşurken dedi ki bu Muhammed doğru adam dedi ya bu dürüst adam dedi ya bunun ben yalanını hiç duymadım dedi ya dediler ya bel hakem dediler o gavurlar da ona Ebu Cehil demiyorlardı ya bel hakem dediler ya sen ki bizim en akıllımızsın dahimizsin sen ki bunu burada bu lafı kaçırdın veya neyse işte alenen söyledin yani gizli de değil sır değil Niye buna uymuyoruz o zaman ya? Madem ki doğru söylüyor diyorsun hep bizim yanacağımızı söylüyor dediler. E, yandık o zaman dediler. Öyle diyor ki siz cehennemlüksiniz. Ya doğru söylüyorsa biz yandık. Niye yanıyoruz ya dediler. Gidelim iman edelim. Bu işi düzeltelim mi? Ebu Ceyl dedi ki olmaz. Ben de biliyorum doğru söylüyor. Ama bu iş inada bindi. Bir kere inkar ettik. Daha dönemeyiz dedi. Ne tövbe ediyorsunuz? İşte şu andaki birçok hacı ocak geçinen aynı durumda ya. Hakkı ben söylediğim için, bana gıcık olduğu için ya sen bana gıcık olursan yine ol. Beni sevmek iman şartı değil. Ama benim okuduğum hadisse, benim okuduğum ayetse, benim verdiğim fetva sahihse sen yanarsın bak, yanarsın bak. Bu iş inada bindi diyerek yanma yani ben senin yanmana razı değilim. Dön ya tevet. Ya da benim karşıma bir ayetle, hadisle çık. Dört mezhebin fıkhıyla çık. Bir kaynak göster. Bu helaldir diyorsan, bu meret helaldir diyorsan, bu zar oyunları, fal oyunları, satrançları helaldir diyorsan bana delille gel. Ayetten, hadisten Sahabenin sözlerinden ve beyanlarından. Değil mi şimdi? Sen şimdi nasılsın? Sen, benim diyorsun aklım böyle kay kabul ediyor, benim görüşüm bu yöndedir. Efendim İslamiyet böyle şey yapmaz, yapamaz. Niye? Akla zıt düşüyor. Ne alakası var akla zıt düşmekle ya? İslamiyetin hiçbir büyük akla zıt düşmez. Senin aklın çalışmıyor. Senin aklın yok. Aklın olsaydı İslamiyet'in doğru söylediğini anlardın. Aklın yok. Çünkü akıl bize niye verildi? Kulluk vazifelerimizi anlamak için verildi. Yoksa Allah neyi helal etti, niye helal etti, neyi haram etti, niye haram etti? Bunun sırrını çözmek için verilmedi. Biz vahyin sırrını çözecek akla sahip değiliz. Biz vahyin sırrını değil, vahyin Hükmünü anlayıp, tatbik edecek akla sahibiz. Sırrını hikmetini değil. Hükmünü, yani bu haram mı? Haram. Anladın mı? Anladın. Ne demek yani? كَنَّ الْحَرَامَ نَارُونَ Sanki haram, ateştir. Bu ateşten sakınmak lazımdır. Onca Hz. Ali Efendimiz ne buyuruyor? O heykelleri tutacağınıza diyor, o zarları, heykelli zarları, şahları, matları tutacağınız diyor Leğen yemesi hadi cemran. Hayır Ateş gözünü elinizde tutsanız daha hayırlıdır. Beyhakik Süneni Kubrada rivat ediyor. Çünkü haram nedir? ateşler Akıl senin varsa senin aklı ne yanlar? Bu haramsa ateştir, Ateşte dokunmamak lazım. Çünkü ateş yakar. Küçücük bebek bile ateşe ne yapıyor? Cis dedin mi çekiyor? Küçücük bebekte bile o kadar akıl var. Cis dedim mi? Çekir. Sana cos diyorsun, yine elini vuruyorsun ya. Desene sen yanacaksın. Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. Benle uğraşmakla değil bu işler. Şüpheliye, vur geç. Ama sen Hazreti Ali Efendimize karşı gelecek ilmin yok i̇bn Ömer'le boy ölçüşecek ilmin yok Ayşe annemizin buyurduğuyla ölçüşecek ilmin yok i̇bn Abbas'ın efendim karşısında konuşamazsın Onu o zaman Sen vahye Aklını Munkat edeceksin Mutu edeceksin Müslümansan Vahye tabi olacaksın Tamam mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu ashab i Sahabem yıldızlar gibidir Febe-i-hi Hangisine uysanız Hidayet Bulursunuz E biz sahabeye uyuyoruz, siz kime uyuyorsunuz? Önderiniz kim? Rehberiniz kim? Lideriniz kim? Muhammed Mustafa değil sallallahu aleyhi ve sellem O böyle şeyler oynamadı İzin de vermedi e Sahabe değil Dört mezhep müştehitleri değil E kim uyuyorsunuz kardeşim? Kusura bakmayın, biz size uyamayız, lafınızı duyamayız. Haktan ayrılmayız inşallah. Hakka iddiate tabi olacağız. اتبعوا مامزيل Size Rabbinizden indirilmiş olana tabi olun. Ve تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِيَ اَوْلِيَاءً Kur'an'dan gayrı dostlara uymayın. E Kur'an bize ne diyor? Ve mâ taakumur <gülüyor> rasul fekudu. Rasulüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ neâkum anu fento. Neyi yasakladıysa vazgeçin. Peki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemize ne buyuruyor? Aleykum bi sünneti ve Benim sünnetim neyse, dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu bizi bağlar mı? Bağlar. bağlar. Seni bağlamıyorsa, seni de zebaniler mukavalarla bağlar. Ben ne yapayım? Ben isterim ki herkes cente gitsin. Ama bir insan aklı vahyin önüne geçirdiği zaman biz bu insanı dinleyemeyiz. Aklını kaybetmiş. Hangi aklını kaybetmiş? İslam aklını kaybetmiş. Ahiret aklını kaybetmiş. Ehli sünnet aklını kaybetmiş. Bana ne dünyada çok akıllıymış, parası çokmuş, mevkisi itibarı yüksekmiş, çok akıllıymış. Değil mi? Bana ne? Bana ahiret aklı lazım. Buradaki uyanıklık iki adım söker. Onu bile belki de iki nefes ileri gidemez yani. Nice akıllılar. Sürünüyorlar yani. Ondan sonra ne akıllılar geldi geçti. Şimdi kabirde inimini mi inliyorlar. Çünkü ahiret aklı kesbetmediler. Dünya aklıyla varsa dünya yoksa dünya dediler. Oyun eğlenceye tabi oldular. Hiç oynayacak, eğlenecek vakit mi var ya? Saniye yok ya, saniye yok. Mutlaka bir işte olmamız lazım geliyor. Ya dünyamıza yarayacak, ya ahiretimize yarayacak. Ya çoluk çocuğumuzun eğitimiyle ilgili olacak, ya eşimizle bir nasılsın, iyi misin muhabbeti, o da sünnette var. Hepsi meşru olacak ve hepsi bir menfaate Kadim olacak. Ya dünyada, ya ahirette getirisi olacak. Bu nedir ya? Milleti zaten Dizilerle, mizilerle mahvettiler. Hacı hoca herbisi dizi seyrediyor. Karıları kızları dizi seyrediyor. Tabii bizim cemaatta onlar azdırlar ama diğer millet hepsi arabı acemi bize öyle diziler yapıyoruz ki gavruları bile bozuyoruz. Rusya'da yayınlansa Ruslar yasaklar ya. Bu ne namussuz dizi der. Ya Ruslar yasaklar. Araplar bütün bizim dizileri içeriyor. Bütün Araplar. Arapça'ya çeviriyorlar onu. Şimdi bir, bir iki tane dizinin, diyelim ki dizide tanınan biri, Katar'a gitsem beni kimse tanımaz. Kuveyt'e gitsem beni kimse tanımaz. Bahreyn'de kimse tanımaz. Dubai'de kimse tanımaz. O artistler giderlerse, Herkes onları tanır. Değil mi? Ne faydası var size bunların? Hiç faydası yok. Dizik kahraman. Ooo onlarla resim çekiyor, onlarla Efendim, onlara paralar, hediyeler gönderiyorlar, para teklif ediyorlar, şöyle yapıyorlar böyle. Ya bu adamın ne özelliği var ya? Namaz bilmez, abdest bilmez, gusül bilmez, taharet bilmez, ilmi hal bilmez. Farz vacip bilmez, sünnet tuta bilmez, haram mekruh bilmez. Esma-i ulâ bilmez, sıfat-ı ulya bilmez, bilmez oğlu bilmez. Ama insanlar onları el üstünde göz üstünde tutuyorlar. Değil mi? Buradan anlayan kim ne kadar zavallıyız ya. İslam ne kadar zayıf kaldı ya. Ehl-i sünnet ne kadar garip zamana düştü. Ya bu Araplar Müslüman yani. Türkiye'de bir alim varmış diye, tanımazlar. Biz de onlardaki bir alimi tanımayız. Değil mi? Ama herkes, oradaki sporcuyu buradakiler tanıyor. Buradaki sanatçıyı, şeyleri, sanatçı değil ya, yani, ne sanatçı Artist ya bunlar. Sanat başka bir şey. Sanatçı demeyelim yani. Evet. Hikaye. Ondan sonra bunları onlar tanıyor. Yani kültür ne kadar düşmüş, seviye ne kadar düşmüş, İnsanlarda ilim isteği ne kadar azalmış. Her dalda böyle, her alanda böyle. Yani ehliyet liyakat diye bir şey kalmamış. Hok kabazlık revaçta ya. Ne yapacağız? İşte bu garip zamanda onun için Allah indinde değerimiz artıyor. Sizin gibi kardeşlerin, cemaatlerin kıymeti artıyor. Hakkı arayanların, hakka gelenlerin Hidayete tabi olanların tabi dereceniz çok yüksektir. Yani ahirette çıkacak bu. Hakkın peşine düşen az var. Ama siz onlardansınız elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için aman diyorum size dinlemediğiniz sohbet kalmasın. El i alimlerin kitaplarını okuyun. Ondan sonra, tabi çok kitaplar var El i Sünnet ulemasını. ulemasının. Efendim İlminizi artırın, amelinizi, tatbikatınız artırın, ihlasınızı artırmaya bakın, vakitlerinizi muhasebe yapın. Bir vaktin boş işte geçmesin. Fuzuli konuşmak rezalet ya. İnsanın ömrünü tüketiyor yani. Şurada ben konuştuğum fuzuli değil. Elhamdülillah, bu bana kâr kalır. İşte indim kürsten aşağı? Tabii ki nasılsınız, iyiymişsiniz, gelen oluyor, giden oluyor, işte bunlar sünnette var ayrı bir şey. Ama boş konuşmak. Şu şunu yemiş, şu şunu almış, bunu satmış. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Bırakalım gitsinler yani. Cevzi hazretlerinin el müdhiş diye bir eseri var, hakikaten adı gibi müthiş yani, müthişin Arapçası müdhiş, yani dallı, dal, Türkçede o dalların hepsi t'ye dönüyor, sonra Lazca'da da t'lerin hepsi dala dönüyor <gülüyor> Ondan sonra, e, müd el şu yani dehşet veren bir kitap şu kadar. Tabii o çok edebiyatlı bir insandır. İbnü'l-Cevzi dediğim İbnü'l-Cevzi'ye başka. i̇bnül Cevzi'ye İbn Temiyen talebesi. O o hık demiş burnundan düşmüş İbn Temiyen. Onu konuşmuyoruz. Bu İbnü'l-Cevzi allame çok. O onlardan önce zat. Hanbeli mezeminde Abdülkadir Geylani Haznen döneminde ve görüşmüşler. Onun çok eserleri var. Vazun-ı Saat üzerine de çok bir tane yani mevzacı yani. Fakat tabi Arap Edebiyatı'nın çok vakıf olmakla kitaplarını anlamak çok zor. Yani ibareleri çok acayip. Bütün düz yazıları şiir gibi. Düz yazlar şiir gibi tabi Onlar tefsirde en büyük tefsir yazmış, hadisler yazmış, fıkıhlar yazmış, yazmıştır En çok Bazı nasıhhatler yazmış. O kitapta anlatıyor, diyor ki Eski ümmetten bir cemaat O zamanın velilerinden, o zaman rahip deniyor tabi de. Şimdiki rahiplerden değil yani. Rahip Allah'tan korkan demek esasen. Şimdikiler nerede? Allah'a inanmıyorlar ki de Allah'ın oğlu var diyen adam da Allah'a inanmış olur mu? Haşa. O zamanın velilerinden yani mağaralarda ibadet ediyorlar ya hiç çıkmazlar. Ancak da ot yemeye veya da biraz su içmeye o kadar. Devamlı oruç ve ibadet gelmişler Onu da <gülüyor> yani meşgul edecekler. O hiç meşgul olmak istemez ki. Eski ümmetin adamlar. Demişler, bir şey sorabilir miyiz? Bize bir cevap verir misin? Demişler, selû ve la Sorun ama çok konuşmayın. Vaktim yok. İbadet, sıralı ibadet yapıyorum. Çok konuşmayın. Bunlar da şaşırmışlar ya. Biz devliya de diye geldik, bir şey soracağız. E bir şey soracaksan zor da. Yani mevzuyu uzatma. Niye böyle diyor? Demiş ki, فَاِنَّ la لَا vel umra len yaud. Çünkü bugün var ya, bugünün şu saati var ya, şu saatin şu dakikası var ya, şu dakikanın şu saniyesi var ya, Asla geri gelmeyecek. Gitti. Ömür de bir daha avdet etmeyecek. Dünya hayatı bir kere veriliyor. Onun saatleri, dakikaları de birer kere veriliyor. Daha o bir daha geri verilecek mi aynı şey? Evet. E bundan sonrası ne kadar kalmış belli mi? Evet. E bizim ahireti kazanmamız neye bağlı? Buna bağlı. E ben şimdi en kıymetli sermayemi cenneti cemalullah ve rızaullah ve likâullâh dana kazandıracak bir sermayeyi Bir sermayeyi senin dırdırına, kırkırına niye harcayayım abi? Enay miyim, avanak mıyım? Maalesef hepimiz o avanaklardanız. Ama Allah'ın dostları hiç. Kim gelmiş, kim gitmiş, ağam girmiş, paşam çıkmış, kim ne demiş, ne olmuş? İşimize bakarız. Keşke bakabilsek. الطالب حثيث في طلبه دجتهاد peşimize düşen var peşimize düşen Hazreti Ali Aleyhisselam çok gayretlidir hiç boş geçmez saniye santim şaşmaz belki beni unutur diye bir şey yok onun için tetikte bekliyor kapacak demişler Sen bize bir nasihat et, bir vasiyet et. Biz yani soracağımızı da unuttuk yani demiştim. Bir nasihat et de gidelim. Yani zaten kaç nasihat etti halbuki anlayan için değil mi? Anlayan için bana çok büyük nasihat oldu bu. Demiş ki çok acayip bir şey. Tezevvedü alâ kadirî seferikum Yolculuğunuz ne kadar uzun sürecekse azığınızı ona göre bol alın. Dünya ne kadar sürecek? Çoğumuz topladığımızı yiyemeden öleceğiz. Çoğumuz birikimlerimizi harcayamadan öleceğiz. Kimimiz belki buzdolabındakini bile yiyemeden ölecek. Ahiret ne kadar sürecek? Sonsuz. Efendimiz Hazretleri buyururdu ki, Ahiret 4 trilyon senedir dese adam kafir olur. Neden? Çünkü 4 trilyon senenin sonu var. Halidine fiha ebed. Ahiretin sonu yok. Peki ahiret o kadar uzun sürecekse ne kadar azık lazım? Azık ne? Cemaatle namazlar, subhanallah ve hamd değil mi? O dualar kitabında Allah Allah. Şimdi onu ben 300 sayfa ilave ettim. Birinci cilde. ikinci cilde başlayana kadar birinci cilt bir daha yazdık yani. Toyman beni, fenselle buydu, bu Ahmet Doymaz. İkinci cilde de neler? Dualar, dualar, dualar. O kitapların biri gidiyor, biri geliyor önüme, biri... Cık, Allah! Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar duayı ne zaman yaptı ya? Bir de her sabah akşam, her sabah akşam, her namazdan sonra güneş doğarken, güneş batarken, doğmadan önce, batmadan önce, namazdan önce, namazdan sonra bir sayıyorum. Yani 24 saat yetmez. O hepsini yaptı. Biz bari ömrümüzde bir kere olsa birini yapsak, bir kere onu yapsak, bir kere olsa bazlarına devam ediyor selamübillah da. Hepsine her daim devam etmek hakikaten mucazri yani. Tabi farz değil, vacip değil, ne adne, sünnettir diyoruz ama hiç olsa ömründe bir kere nasip olsa diyor İmam-ı Nevevazetleri Hiç omuz, o sünnetten de nasibin olur ahirette. Her gün okuyamayacaksan sanda. Hayatları zikir. Her şeyleri zikir. Yani rüzgar etse duası var. Bulut gelse duası var. Kuraklık olsa duası var. Yağmur yağsa duası var. Aineye baksan duası var. Evden girdin duası var. Çıktın duası var. Hala girdin duası var, çıktın duası var. Elbise giydin duası var. Uykuda uy uyumadan önce dualar, dualar, dualar. Zaten sabah olur. Uyku arasında yatakta döndün, kaç tane duası var? Ya hoca yatakta dönerken de dua mı olur ya? Ben hiç öyle bir dua yapamam. Ben şimdi mesela yapmaya başladım biraz. Çünkü Yüzde yüz kabul garantisi var. Yatakta uyku arası dönerken. Bukhari hadisinin. Kim zurna çalıyor ya? Oho adam sa <gülüyor> sazı almış üfleye ya. <gülüyor> Zurnayı. Sizin telefonlarda çok müzik sesleri var. Ha, Allah muhafız. Namazı ifsat eder yani. Ondan sonra eğer diyor yatakta sağdan sola dönerken veya soldan sağa işte şu duayı okursa la ilaha illallahu ehdehu la şerike le, ve ala kurişein kadir Elhamdülillahi ve subhanallah La ilaha illallahu allahu ekber Ve la hevle ve la kuvvete illa billah Bildiğiniz şeyler de belki sırasını şaşırırsınız Bunu dese diyor Sonra Rabbi gfirli, Ya Rabbi beni affet dese diyor, Mevla mutlaka affeder Veya başka bir şey istese Ya Rabbi yarın bir işim var Ya hoca, yatakta dönerken ben bunu mu düşüneceğim? İşte ben sen bilirsin. İşin mühimse, aklına gelir. Rüyana giriyor da, mühim işler rüyana giriyor da, uyanıpken dönerken niye gelmiyor yani? Demek ki mühim değil. Mühimse gelir. Evdiâ üstücüyüm. Yahut dua yapsa, ne isterse kabul olur. Çünkü Mevla buyuruyor ki, meleklerine. unzuru ila abdiaza. Lem yenseni fi aziz sad. ve nikad Ey benim meleklerim, görüyor musunuz kuluma? Uyku arasında sağdan sola dönerken bile beni unutmadı. Sizi şahit tutuyorum ben onu affe Muradına nail eledim diyor. Uyku arasında da unutmamak zikrin tam hakimiyeti demektir. Değil mi? Yani insan Allah'ını çok hatırlaması. Tabi uyumadan evvel de bir şeyler okuduysan o da önemli. Çünkü gafletle yatarsan uykunun arasında zikir aklına gelir mi? Gelmez. Uyumadan zikirle yatarsan Allah seni zikirle uyandırır. Sonra uyandın dualar, dualar, dualar. uyanma duaları var. Bu deminki uyku arası duaları. Anladın? Ya bir bırakmadın rahat uyuyalım ya. Uygunun da arasına bir şey mi soktunuz? Ya ben yapmadım ya. Menar min diyor. Gece uyku arasında söylenerek uyanırsa ama zikir o kadar yerleşecek ki uyku arasında söyleneceksin yani. Anladın? O sana hakim olacak. İnşallah allah kalbimize hakim eylesin. Amin. Zikrini hakim eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ve ala ve sellem. Ve alâ aleyhi ve Olabilir ya. Yani zorlamanın faydası var ha. Zorlamanın faydası var. İnsan zorlandığı alışıyor ya. Zorla hayır, hayırdır. Ben sizi zorlayacak halim yok da. Herkes kendine gayretli olsun. Hanıma söyle. Sen hanıma hatırlat, o sana hatırlatır, değil mi? Bazı öyle kadınlar var, erkekten daha çok zikre diyor. Ve kocasına hatırlatır. Ya bana da hatırlat hanım ya. Uyku arasında falan, bazı uyandığım zamandaki zikret, şu duayı oku falan. Keşke zikirde bize yardım eden eşlerimiz olsa ya Rabbim. Eşlerimizin salihattanıyla ya Rabbim. Zikirde bizi teşvikçeyle ya Rabbim. Abi Günah sokma, sokmalarından bizi muhafaza ele. Bizim de onların günah sokmamızdan muhafaza ile. Amin. Amin. Allah'ım salli ala selamu ve ala Ali ve sahibi onun için el furas temur merras sehab diyor İbnül Cevzi. Fırsatlar bulutlar gibi geçiyor. Bak bunun kar bulutları geliyor gidiyor bir şeyler. Bakıyorsun bir varlar bir yoklar. Fırsatlar bulutlar gibi geçiyor. Ve tani min ahlak-ı gecikmeden almak ne diyorsunuz? Yavaştan almak. Ya zikre ya. Okuruz ya. Dindarız ya. Yaparız ya. Bunlar hayırlardan geri kalanların ahlakından anılır. Onun için Allah bize imkan vermiş. Dilimiz tut çözük konuşuyor. Niye zikretmesin bu dil? Niye boş konuşsun? Niye teheccüde kalkmasın? E uçak erken olsa kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Farz et ki uçağın var, yetişeceksin, kalk. Treni kaçırsan ne olur ya? Ama trene yetişeceğim diye kalkıyorsun. Din? mi? Gemiye yetişeceğim diye kalkıyorsun. E cennete yetişeceğim diye de kalk. E, kaçıyor. Fırsat kaçıyor, geçiyor. Bu uçakı kaçırsan bir daha uçak var. Cenneti kaçırsan bir daha dünya yok ki kazanasın. Ne, hangi vakti bekliyorsun bir daha sana verecekler diye ya. Verdiler işte be adam. Verdiler sana bu gece cuma gecesi. Af olabilirsin bu gece. Bir tesbih namazı kılabilirsin bu gece ya. Bir teheccüd namazı kılabilirsin. Mübarek adam. İlla ben sizi çağırayım cemaat yapalım deyince gelmek aramayın. Fırsatlar olmadı bak. Evinizdeseniz Allah görüyor. Yapın bir ibadetler, dualar yapın. Ya. Onun için güzel de bir söz söylemiş. Tezavecet. Tezevvece tevani bil kesel de beynu mel husran. Allah. Yani işi ileriye atmak, tezircilik yaparız, ederiz falan. Yavaştan almak diyor tembellikle evlenmiş bir çocukları olmuş Çocukların adı neymiş tembellikle yavaştan almak evlenince çocuklarının adı ne olmuş çocukları o doğmuş ismi ne olmuş husran sakın çocuklarınıza böyle bir isim takmayın güzel isimmiş diye husran dünyayı da kaybetti ahirette kaybetti yazık Ben Allah için söylüyorum. Kazanarız inşallah. inşallah. Sermayemiz, ömrümüz. Şimdi, Eyüel-i Veled buyurur buyuruyor ki, millete vaaz edeceksen, iyiliği emredeceksen, kötülükten edeceksen, Allah'ın kullarını faydalı olacaksan, dört şeyden sakın onları bitirdik. Dört şeyi yap, onlar üçüncüsündeyiz. Vesalisi, üçüncüsü. Diyor ki, اِذَا قَرَاتَ ilme. İlim okuduğun zaman diyelim ki işte tefsir okuyacağın, hadis okuyacağın, fıkıh okuyacağın vs. Ev talatev yahut mutala edeceğin zaman yani müzakere edeceksin. talebeler var, ders okuyorlar, müzakere ediyorlar medreselerde var veya siz kitap okuyorsunuz Arapça bilmiyorsanız Türkçe okuyorsunuz falan. Yembegî gerekir en yekûne olması, ilmüke senin ilminin, yuslahü düzeltir olması lazım. Neyi kalbeke? Kalbini. Bir defa okuduğun ilim ne yapması lazım? Kalbini düzeltmesi lazım. Ve yüzekkiyi tertemiz yapması lazım. Nefseke nefsini. Nefsini kötü huylarından arındıran ilimle uğraşmak lazım. Buna göre felsefenin durumu nasıl? kalbi düzeltir mi? Nefsi temizler mi? Kötü huylardan insanı kurtarır mı? Vesvese, evham getirir. Başka bir şey getirmez. Çünkü felsefe akıl yürütmek. Akıl yürüttüğün zaman ne oluyor? İşte geçenlerde açıklama yapanlar gibi benim aklım şunu ermiyor, bunu ermiyor. Ben Hz. Ali buyurdu, diyorum. Ben Rasulullah buyurdu, diyorum. İmam-ı Azam'a göre böyle, diyorum. Adam, diyor ki, benim aklım şöyle, diyor. Demek bunlar ne okumuş? Felsefe okumuş. İmam-ı Rabbân buyuruyor? Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa, tümü ahmaklıktır. Mektubatta geçer bu. Ekteru felsefetin câsefe enfekeze cemi'uhu izli kullin hükmü ekteri. Bir şeyin çoğu neyse tümü odur. Çünkü ekseriyeti ondan. Sefehtir diyor. Sefet demek cehalettir. Bilgisiz. Neden? Vahye dayanmıyor. Vahye dayanmadığı için Eflatun ne oldu? İsa Aleyhisselam'a tabi olmadığından ahmak oldu. Ya Eflatun çok büyük filozofiydi. Şimdiki akıllıların hepsini suya götürür, susuz getirir. Felsefenin kitabını yazmış. Ama İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine inanmadı. İnandı dedi, bu hak peygamberdir. Edetler sen de gel uyu o zaman. Dedi ki bize lazım değil, biz dedi felsefeyle işi götürüyoruz. Biz dedi felsefeyle Allah'ı bulduk dedi. Halbuki Allah'ı bulmuş muydu? Bulamamıştı. Biz dedi felsefeyle kendimizi arındırdık dedi. Bizi arındıracak kimseye ihtiyacımız yok. Ya dediler, İsa aleyhisselam diye bir peygamber çıktı. Hünerini gördünüz müydü, mucizesi var mı? Dediler var ne yapıyor dedi. Geldik mezara, ölüye kalk diyor. Kum biiznillah ölü kalkıyor. gözsüz gördünüz mü dedi. Gördük dediler. O zaman ona tabi olun. Hak peygamber dedi. Biz bu felsefede zirveye ulaştık. Biz böyle bir şey yapamıyoruz dedi. O zaman dediler ki efendim siz önümüze geçin buyurun da beraber tabi olalım. Öyle ya madem çok akıllısın. Akıl neyi emreder? Allah'ın peygamber olduğuna senin de İnandığın bir kişiye tabi olmayı emreder. Ama tabi olmadı. Çünkü dedi ki biz bu çok ileri, yani bu ilimde, felsefede zirveye çıktık artık. Hidayete erdirene ihtiyacımız yok. Ne diyor İmam-ı Rabbâzir? Ahmak Eflatun oldu. Eflatun'a ahmak diyor. Neden? Bu kadar aklın, mantığın, felsefen var idi de, Allah'ın peygamberinin döneminde yaşadın, niye ona sahabe olamadın, havarilerden olamadın? Şimdi senin aklın sana yaradı mı? Mantığın seni hayra getirdi mi? Cennete götürdü mü? Filozof olmakla cennetlik oldu mu şimdi sen? Vahyet abi olun. İbn Sina felsefenin zirvesi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mana aleminde gördüğü evliya Allah'tan biri. Ruh Beyan tefsirinde yazıyor. Yani tefsirlerde çok, Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. O zat dedi ki, Ya Resulallah bu i̇bn durumu ne oldu? Müslüman mıdır, değil midir, hidayette midir, dalalette midir? Halbuki i̇mam Gazali söylüyor. Alemin kıdemine kail olduğundan, bu alem ezelidir dediğinden Allah'a şirk koşuyor. Çünkü sade ezeli Allah var. Mesela orada i̇mam Gazali onları tekfir ettiğini İmam-ı Rabbani de zikrediyor. O zat sordu. Belki İmam de evveldir o zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O beni devreden çıkarıp Allah'a direkt ulaşmaya çalıştı. Ben de pabucumun kenarıyla onun ağzını yırttım. Diye. Yani risalet müessesesini, nübüvvet müessesesini, sünnet müessesesini, eli sünnet müessesesini, hadis-i şerifler müessesesini devre dışı bırakıp da Kur'an bana yeter, aklımla çözerim hesabı yaptığın zaman istediğin kadar alim allâme olursan ol, i̇bn Sina'dan ileri gidemezsin. i̇bn Sina'dan daha büyük alim olamazsın sen zaten. Ama bak, sünnete dayanmadınca ne olmadı? Hidayet eremedi. Anladın mı? Onun için biz doğru yoldayız elhamdülillah. Rehberimiz sünnet seniye, eli sünnet vel cemaat müştehitlerimiz dört mezhep fıkhımız elhamdülillah. Mesela bu bütün dünya alimleri cumhur ulema bu usta ittifak etmiş ya. Bir tane ehli sünnet alimi akla bakarım dememiş. Vahiy varken, hadis varken, geçmiş müçtehitlerin beyanı varken bir tane fıkıh alimi benim aklıma yatmadı bu iş der mi ya? Kendini reddetmiş olur. Ama işte akıllıyım diye geçinenlerden de nice akılsızlar var. Şimdi diyor, nefsini temizleyecek kalbini kinden, nefretten, gilden, gışten, nefsini kötü ahlaktan düzeltecek ilimlerle uğraş. O kişilerin sohbetini dinle. Hikaye anlatmakla adama ne vereceksin ya? Adamda bir ilerleme kaydetmesi lazım seni dinledikten sonra. Fark bulması lazım ya. İlim alması lazım yani. Ne gibi diyor? kemal i alim de sen şunu bilsen. Enne umurake senin ömrü hayatından ma'yepka kalmadı gayra usbu. Bir haftadan başka bir şey kalmadı. Şimdi bizim birimize kesin, eskiden peygamberler özel şahıslara gelip söylüyordular. Diyelim ki vahiy geldi bir peygambere, o da geldi sana. Değil mi? Veya rüyada gördün. Diyeceğim de şimdi rüyayla elim sabit olmaz. Yani şimdi rüyada bana deseler bir haftalık hayatın kaldı, ömrün kaldı. Ben şimdi bu bir haftalık ömrüm kaldı rüyasını birkaç kişiye tabir ettirsem. Birisi dese ki bana hakikaten bir hafta kalmış. Hiç itibar etmem. Birisi dese ki ne bir haftası ya, o bir hafta yedi gündür, yedi günde, efendim yedi senedir, yedi kere yedi bilmem ne, senede, 30 senelik ömrüm var. Çok güzel tabir derim. Canım ekşili istiyor. Anladın mı? Yani onun şu rüyayı konuşmuyorum. Yani rüyada hiçbirimiz... Ee, ha rüya görsek, sen büyük evliyasın, ne mübarek adamsın, cennette Yüksek köşkler saraylar var falan falan diye uyandık merkeze anlatırız ya yani. oruya sahith bir yani değil mi şimdi ama bir haftalık ömrüm kaldığına falan hadi geç ya ben daha dün çekap yaptırdım her tarafım zenet saati gibide onun için hiç ölme ihtimalim bile yok ya bu rüya nereden çıktı hiç inanmayız. Onun için ben diyorum ki vahiy geldi, ya bana nereden vahiy gelecek? Diyelim ki bir peygamberin dönemindeyiz hayatta, bir peygambere vahiy gelirse eskiden ümmetlere olmuyor muydu? Peygamber geliyordu, sen şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın, Allah kabul etmiş, reddetmiş. Vahiy geliyordu, o peygamberi gönderiyordu Allah adamın kapısına. Diyelim ki bir peygamber döneminde yaşıyoruz, diyelim ki o peygambere vahiy gelmiş, bizim ömrümüzden bir hafta kalmış, o Nebi Zişan'da gelmiş, Bize demiş ki, kardeşim Allah bana bildirdi, sen hazırlığını yap. Allah'ın sevdiği kulmuşsun ki sana önceden haber veriyor. Herkese önceden haber vermez. Sen tevbenin istifarını yap, işi temizle. Sen diyor yani İmam Gazali Hazretleri, hangi ilimle meşgul olursun? Bir hafta bir felsefe okuyayım der misin? He? Ondan sonra efendim, hatta, hatta, hatta fe biz zarureti Yani, şu zaruret vardır ki, diyor, fiha o la te meşgul olmazsın Fiha o dönemde efendim, bi-ilmi-l-fıkh. fıkh fıkh ilmi en muteber ilimdir. fıkh ilminde şu var, abdestle ilgili, namazla ilgili, Ha, eğer sen hiç abdest, namaz hak getire, bir şey bilmiyorduysan, bir haftalık ömrün kalmış, Hemen abdest ve namazı öğrenmekle meşgul olacaksın çünkü farz ya. Önce itikat. el-i sünneti de bilmiyorsan hepten gitti. Hemen el-i sünnete göre bir imanını hemen öğreneceksin. Hemen ondan sonra uyumak, yemek, içmek nerede ya? Hemen ondan sonra abdest namazını öğreneceksin. Farz olan. Mesela şimdi bir haftalık ömrü kan. Fıkıh ilmiyle uğraşır mısın diyor. Ne demek istiyor? Zaruri fıkıh ilmiyle uğraşırsın. Fıkh-i ilmi, yüksek bir ilim. Lefekîn vâhidun, eşeddu aleşşeytân minel fâbidîn. Fıkh-i bilen bir alim, şeytana 1000 tane sofudan, 1000 tane ilimsiz ibadet eden, sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç tutan, bin tane sofudan daha zor gelir. Şeytan o bin sofuyu kandırır, fıkh bilmedikleri için. Bir alimi kandıramaz. Bu ayrı bir şey. fıkh ilmi, İslami ilimlerden çok kıymetli ilim, çok önemli. Birçok çok hadisleri var. Men yürüdil abi hayra müfakat edildi. Allah kimin hakkında hayır isterse, ona dinde ne nasip eder, fıkıh ilmi nasip eder buyuruyor. Ma'budallah bir şey neftale minfikn fi dinil Allah'a ibadet edilen Ameller arasında Allah'ın dinini iyi öğrenmek, fıkıh öğrenmekten daha faziletli bir ibadet yoktur, buyruluyor. فَظُّلْا <gülüyor> alim عَلَى الْعَابِدْكَ فَظُّلْا عَلَى Fıkhını bilen alimin, sizin diğer fıkhını bilmeyenlerinizden üstünlüğüne gibidir? Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadardır. Sizin en aşağınızdan ben ne kadar üstünlüğüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkhını bilen bir alim öyledir. Fazul alim al-abid 70 derece. Alim'in abitten fıkıh bilenim bilmeyen ibadet eden sofiden üstünlüğü nedir? 70 derecedir. Her derece arası gökler arası kadar. Bunlar aynı şeyler. Ama sen şimdi sana deseler ki efendim bir hafta ömrüm kaldı. Fıkıh ilminin teferruatına girer misin? Teferruat ne demek? Ferahis, mirasta kimene kalmış? Sen kendin öleceksin zaten, kime ne kalmış? Onlar bakacak, sen merak etme. Ondan sonra, efendim, haç, yahu hacca da var üç ay, zaten senin Kur'an çıkmamış, Diyanet'e yaz... <gülüyor> Çıkacak bu belli değil. Bir hafta kalmış ölümüne yahu, Arafat'a var 5 ay. Sen şimdi haç fıkrına, haç ilmiyle uğraşır mısın? He? Zekatla uğraşır mısın? Zekat... ha Çok paran var idiyse, zekatını da vermediysen hemen hesabını yapman lazım. Çünkü bir hafta kaldı. Hepsini vereceksin, toptan. Nasıl olsa bir hafta kaldı, vermekte kolay olur zaten. Değil mi? Para lazım değil. Mirasçılar, para yerken sen cehennemde sıkın mı yesin? Zekat vermedin diye. Cehennemde zekkum var tabi, zıkkım değil de zekkum var yani. O zaman zekatın hesabını verip yapman lazım. O zaman, yani ne diyor, ömründen bir hafta kaldı deseler, sen diyor neyle uğraşırsın? Neyle uğraşırsın? İtikadında bir bilmediğin varsa onu yapman gerekir. Sonra ilmi halinde namaz, abdest, ahirette sorulacak. Değil mi? Onu öğrenip hemen namaz namazla başlamak işte, ne kadar vakit varsa kaza kılacaksın. Nasıl da bitireceksin bir haftada? Nasıl tövbesi nasıl yapılır? Kabul olunma, makbul tövbe nasıl yapılır? Bunları öğrenmen gerekiyor. Acil. Tamam. Sen şimdi sana lazım olmayan fıkıhla uğraşıyor mısın? Fıkıhta şimdi dünya kadar fıkıh ilminde başlar var. Boşanan kadının iddeti, müddeti Değil mi? Talak bahsi Nikah bahsi Süt bahsi Miras bahsi Ganimet bahsi Humus bahsi Rikâz bahsi Yani şimdi Bir hafta kalmış ya Vel usûlü usulü fıkıhla uğraşır mısın? Ya sen usulü fıkıh zaten 30 sene de çözemezsin Nerede bir haftada usulü, usulü fıkıh? Yani bu talebe a ilimle uğraşıyor ya Onun için ona yazıyor Evladım diyor, usulü fıkhıla uğraşır mısın? Vel kelami Kelam ilmiyle Kelamdan neyi kastediyor? İtikad ilmi değil Esas zaruriyatı diniye Onları in bilmeden, inanmadan erişat olamazsın O en önemli, namazdan önemli o Burada kelamdan neyi kastediyor? Son dönem alimlerinin felsefeyle, karışık mantıkla bulaştırdıkları kelam ilmi Yani tartışmalı şeyler Şöyle dersem böyle derim, işte efendim, sualler, cevaplar falan filan, insanın kafasını karıştıran şey. Bizim zaten şüphemiz yok ki, şey yapalım, işi karıştıralım, soru soralım, cevap bekleyelim. Evet. ''Ve emsâliâ'' Bu gibi ilimlerle uğraşır mısın evladım? Uğraşmazsın. Niye? ''Liyenneke'' çünkü sen teâlemi biliyorsun ki, ''En nâzil ulûme'' Bu ilimler ''Lâ tuînûke'' Yani iki şey var burada. Sana yardım etmez. Ne demek sana yardım etmez? Ahirette bunlar senin elinden tutmaz. Bir de diyor ki la tugnike. La tugnike sana fayda vermez. Bu manada var. Yani bir şey fayda etmez sana. Çünkü kabirde melekler usulü fıkha göre efendim işte harfi harflerden bahane içindir. Hangi manada kullanılır? Melekler bunu sormaz. Melekler Rabbin kim sorar? ne sorar, kıbleni sorar, namazını, hafdesini sorar, Tahrettin'i, kuşcunu sorar. Onun için hazır olman lazım. Farz, vacip, sünnet, müstehap, edep ilimleri. Bunlar fayda verir. Bunların dışında ziyade eden ilimlerle uğraşsan, sana fayda vermez. Sen de bunu biliyorsun. Bildiğin için ne yapmazsın? Ömrümden bir hafta kaldığını haber aldığın zaman İtikadındaki eksikliği tamamlarsın. İlmi halindeki eksikliği yani abdest namaz gibi beş vakit günde acil lazım, bir hafta içinde kaç kere lazım? Beş kere de otuz beş kere lazım. Öbürü hac desen, senede bir daha çok var. Zekat senede ve hatta nisaba malik değilsin, zekata tabi değilsin, falan falan. Ama senin için en mühim şey Bel teşte gülü sen neyle meşgul olsun? bir murâkabetil kalbi Kalbinin murakabesiyle meşgul olsun. Yani benim kalbimde Allah'ın zikri var mı? Benim Mevla ile aram nasıl? Ben Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Bu hesabı burada nasıl kapatırım? Rabbimi nasıl razı ederim ölmeden evvel? Haa. Kötü ahlaklarımdan nasıl kurtulurum? Nasıl helallik alırım? Kin tuttuğum, nefret ettiğim, kalp kırdığım, Sövdüğüm dövdüğüm insanlardan nasıl barışırım anlaşırım da ben ahirete gidiyorum. Ahirette bu işler temizlenmez. Yanarım kalırım cehennemde. Ve li'irazi min alâkı dünya Dünyanın ve marifeti sıfatin nefs. Nefsin sıfatlarını nasıl tanırım? Yani nefsimin kötü huylar. Riya yaptım mı? Gösteriş yaptım mı? Millettesinler beğensinler için ibadet yaptım mı? Yaptıysam helak oldum. Gizli şirke düştüm. Bundan nasıl kurtulurum? Velha şimdi Allah'ın huzuruna gidiyoruz ya. Bir ya hemen bütün amellerin gözünün önüne gelir. Ben Allah için ne yaptım, ne yapmadım dersin. Hemen anında gelir. Dersin ki şu yaptıklarımdan hiç ümidim yok. Belki şundan, şu şundan, bundan bir şeyden ümidin varsa bilmiyorum. Hangi amelinden ümitlenebilirsin? Çünkü nefsin sıfatlarını bilmen lazım. Namaz kılıyor görüntüsünde olursun. Ama nefsin oradaki sıfatı nedir? Desinler mi, beğensinler mi, işitsinler mi, sevsinler mi, yardım etsinler mi, para versinler mi? Niye yani burada cemaat içine karışıyorsun, niye geldin, niye gittin? Oruç tuttun, rüya mı yaptın, gösteriş mi yaptın, zikrettin, millet görsün desin diye mi yaptın? Allah ile aranda özel günlerin var mı? Özel saatlerin var mı? Allah ile aranda halvetlerin var mı? Kimsenin muttali olmadığı, vakıf olmadığı anlarda, noktalarda... Allah için yaptığın işlerin var Ortaya çıkaracağın. Bunu sırf senin için yaptım diyebileceğin. Hemen hesabı bunlardan başlar. ki benim. Ne götüreceğim ya? Onun için ve teştegilû bi muhabbetillâhi Teala ve tüzekki nefseke hemen nefsini temizlersin. Temizlemeye çalışırsın. Anil ehlâk-ı kötü huylardan. bir de bakarsın adam mum olmuş. Bir hafta kaldı dediler ya ona Kesin haber geldi bir hafta kaldı Allah Allah Herkese güler yüz Tatlı dil Bu ne olmuş buna derler ya Bu adama ne oldu? Kafasına saksı mı düştü falan Niye bu böyle selam vermezdi, güler yüz etmezdi Çok havalıydı Havası sönmüş, alttan alıyor Herkes iyi geçiniyor Küt kedi gibi böyle uslu uslu Değil mi? Hanımı şaşırır, çoluğu çocuğu şaşırır Bu adam nasıl böyle düzeldi birden ya? Çünkü ölüme inandıysa Düzelir Halbuki her dakika ölebiliriz yani Hep böyle olmamız lazım değil mi şimdi? Ve teştegülübü muhabbeti illa teâlâ ibadeti Allah'ın sevgisiyle Muhabbetini artırmakla Ona ibadet etmekle meşgul olsun. Güzel sıfatları ta takınmakla meşgul olsun. Nasıl kendime güzel sıfat takınayım? Allah'a Celle Celali huzuruna çıktığımda yüzümü hak edecek. Geçmiş defterimi tertemiz edecek. Günahlarımı sildirecek. İbadetlerimi artıracak. Neler yapabilirim? İşte onun için. Sen şimdi bir hafta takım mı kaldı? Bir sene mi kaldı? Yedi sene mi kaldı? Para koş. Velayemuraya'ti yevmu ve Bir kulun üzerinden bir gün ve bir gece geçmez ki, illa ve en yekunu mevtu Ölümünün o gün ve gece içerisinde olması mümkün müdür? Bu gece olmasa mümkün müdür? Bizim hepimiz için. Yarın olması? E peki madem o gece ve o gün olması mümkün ise, nedir bu azgınlıklar? Ne bu taşkınlıklar? Ne bu nefsimize zulümler, insanlara eziyetler, Rabbimizi razı edecek amellerden uzaklıklar, oyunlar, eğlenceler, filmler, diziler, boş konuşmalar, gıybet dedikodular, iftiralar, birbirimizi meşgul etmekler, vakit sermayemizi, ömrümüzü tüketmekler boş yere. Kadın kocasına bela olmuş, kocası karısının başına bela olmuş, çocuk ikisine de bela olmuş. Herkes birbirine fitne olmuş, imtihan olmuş ya. Yani şu dalgalı denizde gemiyi ahiret sahiline iman selametiyle yani çıkarabilirsek kazandık. Daha bir daha kaybetme tehlikesi yok inşallah. Ama hala bizim hakkımızda tehlike mevcut. İmanımızı bile kaybetme tehlikemiz var ya, Kafir ölme tehlikemiz bile var ya. Biz nasıl bu imanı zapturapt etmeyiz? Bunu nasıl nimetin şükrünü eda etmeyiz? Nasıl kıymetini bilmeyiz? El üst et itikadımız bozulmasın, nasıl gayret etmeyiz? Bu kadar larçlık, bu kadar genişlik olur mu ya? Herkesi dinle, her şeyi söyle, her muhabbete katıl, her lagaluga'ya girin. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Ne konuşuyorsun ya? Çok yanlış konuşma tehlikesi var ya senin. Ne diyeceğim belli değil. Tehlike var. Elfazı küfür var bu kadar. İnsan dinden imandan eden sözler var. Anlamadan birini dersin ya. İhtiyatlı ol. Az konuş. Ayetten, hadisten konuş. İlimden konuş. Dinine, dünyana faydalı şeyler anlat. Bazı nasihatleri tebliğ et. Ya alim ol, ya müteallim ol, ya talebe ilim tahsilinde ol, ya samiinden ol, dinleyenlerden ol, devam sohbet dinle, devam takip et el-i sünnet alimlerini. Böylece idaatini ara kardeşim. arayan Allah yaratacağını vaat ediyor, söz veriyor. Allah'ın muhabbetiyle meşgul ol, diyor. Bunu haftaya açacağım inşallah. Yani Allah'ın muhabbetiyle meşgul olmak, Allah'ın muhabbetini iddia etmek laflan olmaz. Ben Allah'ı seviyorum, her şeyden çok seviyorum, felan bunlar. Bunlar ahirette yaramaz. Yani. E, i̇ddiayı ispat lazım. Delil dava delil ister. Dava delil ister. Delilin nedir? İşte göstergeleri olması lazım. Bunlardan bizde kaçı var, kaçı yok? Allah'ımıza kadar seviyoruz. İslam'a kadar bağlıyız. Ya yani, dinimiz her şeyden ileri geçiyor mu? Yoksa bazı şeyler dinimizin önüne mi geçiyor? Menfaatler, sevgiler, İstekler, şehvetler, rağbetler, tamahlar, hevesler bizi el-i sünnetten, dinden bazı noktalarda ayırıyor mu mesela bunlar? Bir tespit lazım. Yani konuşmadan olmaz. Sohbetsiz olmaz. Derde derman bulunmak için teşhis lazım. Hastalıklarımızı bilmemiz lazım. Yani şu halim Kur'an'a muhalif. Şu konuşmam sünnete muhalif. Şu fiiliyatım, icraatım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazap ettiği bir şey. Bunları İlmin olmadan da seçemezsin ki. Nice konuştuklarımız Allah Resulü sevmediği laflar var. Hep ilme dayanıyor tekrar. Geri geliyor, ilme dayanıyor. İhlas amelsiz olmaz, amel ilimsiz olmaz, ilim imansız olmaz. Hepsi birlikte olursa bir şey değeri var. İman olsa, ilmin olmasa cahilden ne fayda olur? Cehenneme odun olur. İlmin olsa, amelin olmasa bildiğin aleyhne hüccet olur, delil olur bildi de yapmadı, günahın balin kat kat olur. Amelin olsa, gösteriş olsa, riya olsa, ihlas olmasa neye yaradı? O amel de aleyhine olur. Boşuna yorgunluk olur. Canın çıkar. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Namazın orucunu, harcin zekatın. Onun bunu kul hakkına gider. İflas edersin, kalırsın. İhlas olmayınca sonun, husran olur. Yani bir tanesini bırakamayız. İlim, amel, ihlas. Hiçbirini feda edemeyiz. Çünkü üçü birbirine mütelazimdir. Birinin kaybolması öbürlerine de götürüyor. Amel değilimsi olmaz. Adam nasıl bilmiyor? Farzı vacibi bilmesen, kusül taharet bir şey bilmesen. Ben yalap şalap bir iş yaptım. Kıldım, ettim, oldu, okudum. Ne okudun ya? Yanlış okudun olmaz. Niye Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek için vakit harcamadan? Yani çok işimiz var daha biz elif dememişiz. Daha işlerimize başlamamışız. Samimi söylüyorum, siz beni bir hoca zannediyorsunuz. Hakikaten söylüyorum, ben bana göre, yani ki ben benim hakkımdaki tespiti en iyi ben yapabilirim. Ben daha işe başlamamışım. Kitapları okuyunca, ulemanın durumunu görünce, evliyanın ahvalini takip edince, bakıyorum, hiç başlamamışım. Ama tehlike şurada, tehlike şurada, Bilmeyen gibi de değilim. Bilmeyen gibi de değilim, tehlike büyük. Çünkü bilenle bilmeyen bir olmaz. Bir şeyler de bildiğim için hesabım daha zor olacak yani. Hesabım daha zor olacak. Ama ben bu işleri başlayamadım. Ben sizi kendimden aşağı görmüyorum. Çoğunuz benden üstünsünüz, ve hepiniz benden üstünsünüz. E ona da itikat ediyorum yani, itikat da ediyorum. Öyle inanıyorum, öyle de kabul de ediyorum ahirette yani belki çoğunuz benden rahat gidersiniz. Çoğunuz sıkıntısız gidersiniz, çıkarsınız. Ne mübarek insanlar var aranızda ben salihler görüyorum aranızda. Ama ne yapacağız? Birbirine dua edeceğiz. Birbirin elinden tutacağız. Birbirine şefaat edeceğiz. Allah için kardeş olacağız. Kardeşleri artıracağız. Cemaati artıracağız. Mevlâ'da buyuracak Biliyorum senin namal olduğunu ama kullarım seni bir adam zannediyordu üstü şahadet ettiler. İhvanın arasında sana azap etmekten haya ederim diyerek bizleri Allah affedecek. Celle celal. Hüzûz zannediyorum. Bu hüzûz zanla bana muamele edecek. Onun için cemaatten ayrılmıyorum. Sohbeti bırakmıyorum. Kardeşlerin dualarını celbediyorum, istirham ediyorum. Bir hakkım geçsin de Hiç olmazsa dua derler. Bir dua erişir de belki Rabbim hidayet eder affeder diye. Niyaz ediyorum. Onun için cemaati bırakmıyoruz inşallah. Devam edeceğim inşallah. Muhammed Masumur ve İbuska Hazretlerinin kabri şerifidir. Yüz bin evliya yetiştirmiş bu zat. Şurada yatan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de bu zatın halifesinin halifesidir. Yekdest Ahmed Efendi'nin halifesidir. Mekke Halifesinin halifesidir. Koca Mehmet Emin Tokadi değil mi? Kabrime Bir Fatiha okuyan, bir kere ziyaret edeni bana unutturmayacaklar diyor. Ne makam sahibi değil mi? O da İmam Masum Hazretleri'nin yetiştirdiği bir halifeden yetişmiş. Düşün Muhammed Masum, ne büyük zaten. Bu Ali Adar Efendi Hazretleri, Şerif'i şu yanlara böyle hep not alır. Dört mezhep müftüsü Ali Adar bak şu. Şöyle yazmış. Ben de bu hadisi size buraya yazdım. Efendim, mübareğin el yazısında görürseniz bereket. inci gibi böyle küçük küçük küçük. Sonra bazı yerlerde çok yaşlılık zamanı var. Elleri titremiş. Zaten Efendi Hazretlerine bir mektubu var ya, Yusuf'um, Yakub'um, dost bakşişi diye. Orada yazıyor, ellerimin raşesi arttı diyor. Yani tit raşe titremek. Ellerimin titremesi arttı, mektupta zor yazıyorum diyor. Bu tabii biraz daha sağlıklı zamanları ki, Yani, çok ince ilim yazmış oraya. Ondan sonra, isteklere kesinlikle nail olmak için okunacak dua. Ya bana hepiniz bir şey diyorsunuz ya. Çocuğum şöyle, kocam böyle, karım böyle, işim battı, iflas ettim, mahkemem var, hapiste adamım var, vesaire vesaire. Derdi olmayan bir taneniz yok. Yani ben de diyorum ki şunu oku, şunu yap falan. Ya sen dua et. Ya ne kadar beleşçisiniz ya. <gülüyor> ya ben dua edeyim de kardeşim. Tamam sen de bana dua et. Ben ediyorum ha. Yani etmiyor diyeyim. Genelde genel ediyorum. Özel bir bana ulaşana da özel de ediyorum ben. Eftalü düa, dua davetu gâibin li gâibin. Duaların en bir arkadan dua yapmaktır. Yanında olmayan birine dua et. Ama sonra da haber etmek de iyi bir şey değil. Arkadan dua yüzde yüz kabul ya, kabul etseni görmeden sana dua ettim deme. <gülüyor> çünkü neden? Çıksın bir de. Öyle dersen de. Demesen daha iyi olur. Demesen daha makbul. İbadettir çünkü. Kardeşine dua et. Birçok dua reddolunmaz. En erken kabul olan, en hızlı kabul olan dua, Müslüman'ın Müslüman'a gıyabında yaptığı dua. Esra'ud duaya icap eden, Davetül Müslimi لِهِيًا زَحْرِ الْغَيْبِ Kabul bakımından en hızlı kabul olan Müslüman kardeşine gıyabında yapılan duadır. Onun için ben sizi zaten duanıza şahit değilim siz, Herkes evinizde yapıyorsunuz. Allah için bana dua edin. Yani düşmanlarımın şerrinden kurtulmam için. Amin. Muhafaza olmam için. Benimle uğraşanların kahru ferişan olması için ve benim hizmetlerimin devamı için dua edin. İhlasım için, ahiretimi kazanmam için. Yani ediyorsunuz da biliyorum ama özelde bilmiyorum yani. Genelde biliyorum. Bu da bu duaların yüzde yüz kabul olduğuna delat ediyor. Çünkü arkadan yaptığınız için. Ben şahidi değil. Bilmek başka, şahit olmak başka yani. Hissediyorum, manen fark ediyorum. Bu kadar dua beni Para, parçamı bırakmazlar. Tozumu böyle var ya, uçururlar. O kadar sevmeyenim var. Evet. Ama Mevla sevsin, dostları sevsin, sizler sevin. Amin. Bana yetiyor, artıyor. Allah yetiyor, artıyor. İşte Alâedir Efendi Hazretleri kendi Musab-ı Hadis Suresinin bulunduğu sayfanın kenarına mübarek hattı desteğiyle el yazmıştır bu rivadette. Vera İbni Azim radıyallahu teâlâ Şöyle anlatmıştı. Sahabe-i Keram'dan Berâ ibn Azibe radıyallahu teala. Şimdi buyuruyor ki: Bir kere Hazreti Ali'ye dedim ki: Ya Mir'al Müminin, Allah aşkı için senden istiyorum. Resulünün hürmeti için senden istiyorum. Ya bu ağır bir şey değil mi? Allah aşkı için, Rasulün bahşı için. Ne istiyorum? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni seçkin kıldığı, kimseye söylemeyip özel sana söylediği birkaç bir şey vardır. Bazı sahabelerde özel şeyler oluyordu biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni seçkin kıldığı duaların, yani amellerin, faziletlerin en büyüğü hangisiyse? En büyüğü hangisiyse? Resulullah'ın özel sana söylediği şeylerden bir şey. Ama onların en büyüğü. Bir de Cebrail Aleyhisselam'ın da Resulullah Sallallahu ve en özel söylediği olacak. Rahman Teala'nın da Cibril'i gönderdiklerinin içindeki en hususisi olacak. Zaten bunlar birbirine e, ta, efendim, takipçi olur. Yani Rahman Teala çok hususi gönderdiyse, Cibril'e bildirdiyse, Cibril'de o çok hususi duayı, zikri Resulullah Sallallahu ve çok hususi bir şekilde bildirdiyse, Rasulullah s.a.v. Hazreti Efendimiz'e kimseye söylemeden özel bir şekilde şunu yap dediyse ben bunu istiyorum diyor. Ama Allah ve Rasulü aşkına deyince Hz. Ali Efendimiz de ne yapamıyor? Zaten ilmi gizlemez onlar da. Bazı kere şöyle oluyordu mesela Hz. Osman Efendimiz'e geliyor biri bir şey soruyor. Ya diyor senden evvel bunu bana kimse sormadı. Kimsenin de soracağını tahmin etmiyordum. Hadi sordun, söyleyeyim diyor. Böyle rivadetler var mesela. Mesela Hazreti Osman Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'e ne sordu? Dualarım kitabında var. Göklerin, yerlerin anahtarlarını söyler misin? Göklerin, yerlerin anahtarları Allah'a aittir. Peki bu anahtarlar hangi zikirle açılıyor? Bu anahtarlar hangi zikirlerdir? Gökleri de açıyor, yerleri de açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Osman senden evvel kimse bana bunu sormadı efendim. Ama sen madem sordun, söyleyeyim. Yani her şeyi de Resulullah s.a.m. söylemesi emredilmemiş ona. Öyle faziletler var ki onda duruyor. Birisi sorması lazım. Onun gibi. Bazı da hususi bildirdikleri var. Hazreti Ali Efendimiz de Fera ibn-i hazretlerine buyuruyor ki Sen diyor idareten tedua Allah bismillah azam Allah'a en büyük ismiyle dua etmek istiyor musun? diyor. İsmi Azamın yine de İsmi Azam şudur diye söylemiyor. Hadis suresinin başından altı ayet, Haşr suresinin sonundan dört ayet. Zaten hadis-i şeriflerde sahittir İsmi Azam ararsanız, Haşr suresinin sonunda arayın. Yani, Leven Zellâ'dan aşağı, Hıvallahu Lezî'den aşağı. Orada da çok isim var. Şimdi bundan hangisi İsmi Azam? Hadidin başında da ceva el peki diyor ben sana diyor ismi azamla dua etmek istiyorsan ismi azam ne demek? anında kabul fakat ya ben yaptım kabul olmadı Ya kardeşim nasıl okudun? düzgün mü okudun? abdestin düzgün mü? taharetin düzgün mü? kustin düzgün mü? elbisen temiz mi? huzurun var mı? kalbinde huşu var mı? Manayı düşürüyor musun? Tam o anda allah Teala'ya ne diyeyim sana yani, Amiyanet tabirle, kitlendin mi yani? Tam kitlendin mi? Hiç masiva yok. Yani insan bunu becerebilir ya. Becerebilir yani. Ümidi kesmeyin. Efendim, hadis suresinin başından başla أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانَ سَبِّحَا لِلّٰهِ مَا فِي السَّبَاَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَوَاَلْعَزِيزُ بِالْحَكِيمِ Başlıyorsun nerea kadar? Alimun bidat-i sudur. Vâhire surat-il haşr. Sonra Haşr Suresi'nin sonunu oku. yani diyor, bak orada önemli bir mesele var. Sonu deyince hep huvallâhu lezîden, son 3 ayet geçer hadislerde. Burada diyor ki, erbâyat, 4 ayeti oku can. Ne demek istiyor? levenzelnâ aşağı. Tamam. Sümmer dek Ondan sonra ellerini kaldır. Allah mă ia menu a ajutorului, a ajutorului, a ajutorului, a ajutorului, a ajutorului. Ese a luat de la Sma, entuziasmul, a ajutorului, a ajutorului, a Arapçasında sende hacet. Hacet Türkçeleşmiş, hacet yani istek. Şu hacetimi göresin derken de niyetini kalbinde tutacaksın. Yani biliyorsan da Türkçe'de söyleyebilirsin Arapça biliyorsan. Arapça biliyorsan Arapça söyle. Türkçe'de hacet-i yaziden sonra şu işim diye de açıkça da diyebilirsin yani dua bittikten sonra. Puno, yaparsan fevela ilezi, la ilezi, la ilezi, la ilezi, la ilezi, la ilezi, O ilezi, la ilezi, la ilezi, la ilezi, la ilezi, la ilezi, la Efendimiz benim taş olmama dua la beni batırırsın ilezi, ''Lefusif'e bir ben batarım.'' diyor yani. O kadar kuvvetli! Ali Adr Efendi Hazretleri de bunu Kur'an-ı Kerim'in kenarına kabul etmiş, bu rivati yani, şey etmiş, ''Amel edilsin'' diye not almış. Ben de Ali Adr Efendi babamıza çok itikadınız var ya sizin, babamız babamızda, onun tabii çünkü rivatler çok da, onun aldığı rivati tabi Efendi Hazretleri nasıl kabul ediyor, o, o bir şey aldıysa, bitti en önce onunla amel eder. Değil mi Efendi Hazretleri? efendi baba ne buyurdu. Onun için bunu size zikrediyorum. İnşallah hepiniz bu hazineyle, bu defineyle katır trilyona sahip olmanızdan daha büyük bir zikirdir bu. Çünkü katır trilyonlar biter, bu hazine bitmez. Bununla dua ederek imanınızı kurtarabilirsiniz. Dünyanıza ahiretizi kurtarabilirsiniz. Çocuğunuzu ıslah etmesine Allah'ın efendim dua edebilirsiniz. Efendim ne istiyorsanız dünya ahiret, alacak, verecek, borç, maddi, manevi ne istiyorsanız o acetinizi Allah'tan koparırsınız. Allah'tan ancak Allah'ın isimleriyle bir şey koparabilirsiniz. Zikiriyle koparabilirsiniz. Başka türlü koparamaz. Koparmak derken anlıyorsunuz yani. Çünkü Mevla Teala da ne yapmıyor? Efendim, istemeyene vermiyor. niye <gülüyor> Dua edin ki kabul edeyim. Bizi nereye salıyor? Dua etmeye. Veselullah min fazli. Benim fazlu keremim geniştir. Alemleri kaplamış. Ama o fazlu keremimden isteyin. İstemesini bilin. İstemek neyle bilinir? İşte bu hadis-i şerif ve rivayetlerle amel ederek bilinir. Yoksa sen zikirsiz, dua salavatsız, hamdsiz, Allah'ın esma üstasını saymadan eve direkt kaldır ellerini, indir ellerini. Ondan sonra ver ya Rabb'i şunu, ver ya Rabb'i bunu. Vermey ya. Duanın adabı var, usulü var. Önceden zikirler yapacaksın. Mevlâi metedeceksin, öveceksin. Rabbim hamd olunmayı seviyor salavat șeriful şerife, ales în Mohammed, ales în Sahabia, ales în Sahabia, ales în Okuyacaksın. ales în Sahabia. Și ce s-a burada Mutlaka fost Duanın sonunda Efendimize salat etmeni isterim diyor önce. Önce salat etmeni istiyorsun Bu s sonra şu s mi întâmplat, s-a Buyuruyor, buyuruyor ki, Allah bir şey isteyeceğin zaman, önce bana salat ederek başlayın. Çünkü fe în ziua în ziua de azi, în ziua de azi, în ziua de azi, în de azi, de azi, în ziua de azi, în ziua de azi, în kıl dedin. İki şey istedin de değil mi? Şimdi salavat reddediliyor mu? Asla! Efendimize salat etmesini Allah'tan istediğin zaman gösteriş için bile iste yani okusa mutlaka kabul oluyor. Çünkü Habibine rahmet duası ya onu reddetmiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah Teala öyle bir Allah'tır ki iki şey istediğin zaman birini verip diğerini vermeyecek kadar yani birini ne diyelim sana? Birini verip diğerini reddetmeyecek kadar kerem sahibi. Anladım. O kadar Kerem'i var ki, birini verip birini vermemek etmez diyor. Madem bana salat okunsa asla reddetmeyecek ya diyor. Peşine de isteyin diyor. Onun için bu duada da bak, o kadar Esma-i okunuyor, peşinde ilk istekte ne istiyor? Habibine, Efendimiz'e salat et. Ya Rabbi. Sonra da şu hacetimi gör. Mutlaka o hacetinle geri döneceksin. Tamam inşallah. Yani kuvvetli dualara kullanın bunu. Önemli hacetlerinizde yapın bunu. Gerçi ne olacak? Mesela hocamendi bunun günde kaç kere yapabilirim? Veya kaç hacetim için yapabilirim? Derseniz. Cevap. istersen bir günde 100 tane hacet için yapabilirsin. Öyle mi? Ama dünyanın en zengin adamına bir gittin, iki gittin, üçüncüde ne yapar? suratını ekşidir veya bazısı ikincide de ekşitir sonra da der ki evde yok de kapıcılara da der ki almayın içeri be ne yüzsüz adam aynı günde elli kere gelirim ama Mevla Teala'ya elli kere okudun bunu istedin Ya Rabbi bir isteğim daha var yine başladın Ağuz-u Besmele Sefahillahi <gülüyor> muhafizse muhabbat okudur Mevla der mi ki ne güçsüz arsız adam ya ellinci kere aynı günde istiyor der mi? Daha çok memnun olur mu? Ya der ki bu kulum hep benden istiyor ya Hep benden isteyene hep ben veririm Ama bize bir bakıyor Bir kere Allah'tan istiyoruz kırk kere belediye başkanından <gülüyor> Belediye başkanı ne yapsın sana ya? Ya bizim ihtiyaçlarımızı Allah'tan gayrisi göremez arkadaşlar. Göremez arkadaşlar. Ası Paşası göremez. Adam kendi hastalığını yedemiyor, seni nereden yiyecek ya? Kendi karnını doyuramıyor. seni nereden doyuracak? Mübarekler. Biz Mevla'ya dönmedikçe bu işler düzelmeyecek. Zikre döneceğiz. Allah'ın kapısına dayanacağız. Bu halktan, bu milletten ümidi keseceğiz. asından paşasından ümidi keseceğiz. Ümidin hakka tut, hakka gidelim. Cemali ve hakemâle seyredelim diyeceğiz. Benim Allah'ım zengin Allah. Benim Allah'ım kadir Allah. Hiçbir yapamayacağı bir şey yok. Nasıl istemem ya? Ama istemiyoruz. Duamız çok az. Yani namazlardan sonra rastgele dualar böyle özel zikir ve dualarda çok gevşekiz. Bak bu kadar sıkıntılarımız var. Ümmet olarak, el üstünet olarak, Suriye'deki Müslümanlardan tut, bütün Myanmar'ı düşün, Filistin'den tut. Bu kadar İslam aleminin sorunları var. Sonra bizim Türkiye'nin çok sorunları var. Maddi manevi karkaşa var, terör var, bela var. Bu her gün asker, polis şehit oluyor, yuvalara ateş diyor. Ne kadar meseleler var. Şu memleketin bölünmemesi için dualar Ondan sonra kendi özel meselelerimiz var. Çoluk çocuğumuzun ıslahı var. Namaz ehli olmaları, Kur'an ehli olmaları var. Hepimizin maddi, manevi ne kadar derdimiz var. Biz bunların kaçına özel dua yapıyoruz? Biz zikir yapıyoruz. Yapıyoruz. Namazdan sonra falan. Ömreye gitmiş, tavafta yapıyoruz. ya kardeşim. Hususi virtler ve zikirler lazım. Allah'ın dostları hep bu zikirlerle meşgul Yolunu bilme, isteğini... İstemeyi bilirsen Mevla reddetmez yani. İstemeyi bilir. Bu dua yüzde yüz garantili. Yüzde yüz. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim diyor Hazreti Ali Efendimiz ya. Yemin ederim diyor ya. Ne isteğin varsa alıp gideceksin diyor ya. Ne Nasip. Nasip meselesi. Nasip. Kabul olunmayacak dua da yaptırılmıyor işte meselesi de var tabii. Allah kabul kapılarını açsın da. Amin. Rabbi mücabet kapılarını açsın fazl Kerim. Diyor. İşte dedim ya Şimdi efendi baba hazretleri kenara yazmış ben burada okuyorum, siz de Arapça bilen okusunuz Ehrecebnün neccar İbnün ihraç etti İbn neccar diye bir şey, tanıyor musunuz birini? tanımıyorsunuz hani bana kaynak soruyorsun ya bak efendi baba bir kaynak yazmış İbnün neccar diyor ben size ne diyorum yüzlerce, binlerce, on binlerce kaynak var diyorum Siz bir tek kütübü sitte biliyorsunuz diyorum, onu da bilmiyorsunuz ya. Sanki Bukhari'deki hadislerin hepsini biliyorsunuz bu. İbnü Necar çıkarttı diyor yani, rivayet etti diyor İbnü Netyar. Adamız İbnü Netyar diye bir şey biliyor musun? Yok. Ne soruyorsun kaynak? Gerçi ben yine sen sormasan da ben yazıyorum. Arda. Fi tarih Baghdad. Tarihü Bağdat Hatip Baghdad'inin kitabıdır. Yani. İbnü'n-Neçar Tarihi Bağdat büyük bir kitap 15 cilt falan. Bizde var. O Tarihu Bağdat'ın zeylini yapmış yani ilavelerini. 5-6 cilt. O ilavelerinde çıkarttı bunu. tarih ba Tarihi Bağdat'ın kendisi de değil. Bir senedin zayıf, zayıf bir senetle. Şimdi zayıf bir senetle ben size hep ne diyorum? Dualarda, namazlarda yani nafile namaz, dua, zikir, faziletli amellerde Zayıf hadisle amel ittifakla caizdir. İttifakla caizdir. Diyor muydum mu hep? Al sana Alaeddin Efendi'nin elyazısı. Buna da ikna olmayan ne diyeceğim? Ha, senedin zayıf olması hadisin zayıf olması gerektirmiyor. Anladınız mı? İstat şeceresindeki istat zayıf. He şimdi bu Biz amel edebilir miyiz buna ederiz? Kur'an'ın keramına, kerimin kenarına niye yazıyor bunu? Kur'an'ın kenarına yazılır mı ya? Gider bir not defterine yazar. Musaf'ın kenarına yazıyor yani. O kadar kabul etmiş. Anladın mı? Bu hadis-i şerif'i söylüyor. Ondan sonra aynısını yazmış. Ali Adem Efendi Hazretleri hep kaynak yazar. Biz de ondan öğrendik. Peşine kaynak yazmış şimdi bak. Min tefsirü Dürrül Mensur diyor. Tabii biraz yazar zor okuyor. 3'e falan. Cildi de yazmış, sayfayı da yazmış. Orada yazı görünür siz belki daha güzel gözünüz okur. Cildin sayfası. Dürrül Mensur tefsir. Kimin tefsiri Dürrül Mensur? İmam Suyuti Hazretleri'ndir. İmam Suyuti nereden almış. İmam Suyuti de da işte o efendi baba'nın işte bu yazdığı İbnü'n Necdar'dan almış. Efendi baba da Dürrül Mensur'dan almış. Yani İbnü'n Necdar'dan almamış. İlk kaynak ne yani bu hadiste? İbn-i'l-Neczar Baba Hazretleri i̇bn almamış yani onu görmemiş Veyahut da onu incelememiş Dürrül-Mensur İmam Suyuti'nin aldığından Kabul etmiş, iktifa etmiş Kaynağı nereden veriyor? Dürrül-Mensur'dan veriyor Dürrül-Mensur'dan veriyor kaynağı cilt sayfa i̇bn il vermiyor Şimdi biz Efendi Hazretleri'nin tepsini yazarken ne yapıyoruz? İlk kaynağa iniyoruz Ama bazı oluyor ilk kaynak kayıp İbn-i tefsiri var, yok, dünyada yok, kayıp. İbn-i tefsiri var, yok. Batbu da değil, yazma da yok. Hiçbir kütüphanede yok. Kayıp olmuşlar yani. İşte birçok olaylar, yangınlar, şeyler, kitapların bazıları bize intikal etmiyor. Biz o zaman Dürül Mesur'dan kaynak veriyoruz. Yani bizim tefsir de çok geçer. Ben kitaplarımda da. Çünkü İmam Suyut'u muhattistir. O da kaynaklar veriyor. Ali Adir Efendi Hazretleri hem bir senedin zayıf diyor, hem hadise itibar ediyor, hem altında da dürül mensur tefsirinden kaynak vermiş mi? Vermiş. Sonra yanında yazmış. fi fethül mecid. Fethül mecid'de de var diyor şu sayfada diyor. Fethül mecid hadis kitabı da değil. Fethül mecid Evliyaullah'tan Şeyh Ahmet Deyarbi Hazretleri'nin mücerrabat denenmiş ameller diye bir kitap. Ali Adir Efendi Baba ondan çok kaynak verir baş kaynaklarımdadır. Fethül Mecid diyor. Bak burada Hatta sayfa vermiş. Ondan da sayfa vermiş. Bu hadis orada da var diyor. E şimdi siz benim neyime beğenmiyorsunuz, neyime uydurma diyorsunuz? Benim kaynaklarım Alaeddin Efendi'nin kaynakları aynı kaynaklar. Hazinetül Esrar Alaeddin Adem yazdım Tefriciye kitabında. Hazinetül Esrar benim kaynağımdan. Efendi babanın da kaynağı. Fethül Mecid aynı kaynaklar. Tergibi terif aynı kaynak var. veriyoruz. Onun için siz bunların uydurmalarına bakmayın. Mesele rivayet, hadis değil. Mesele cübbeli düşmanlığı. Anladın mı? Başka bir şey yok. Ben onların dediklerini yapsaydım, batıl isteklerine uysaydım, hakikaten uydursaydım bile beni başta tahçe ederlerdi. Hakikaten uydursaydım bile. Çünkü insanlar nefislerinin keyfine itaat istiyorlar. Hakkı hakikati istemiyorlar. Allah şerrlerinden muhafaza Ona göre dikkat edin. Biz Efendi Hazretleri Alaeder Efendi babamızın usulü üzere tefsirlerde meşahımızın kitaplarında gördüğümüz bütün hadis buyrulan rivayetlerin hepsini kabul ediyoruz. Çünkü biz Alaeder Efendi'den daha büyük alim değiliz. Hele İmam Gazaller falan ne alakasă? Biz İmam-ı Gazali biz nărde. Ama bunlar, İmam-ı Gazali hadise ettiği hadisede uydurma derler. Diyorlar, diyorlar. Onun için, en mâhim mesele itikattır. Biz buna itikad ediyoruz, suçlu zannediyoruz. Bu meșayih, bu alimler kitap İmam-ı Suyutî tefsirinde alıyor, i̇bn Necar Neccar, Zeyl-i Tarih-i ve alıyor, vs. vs. Bu kadar arada muhaddisler var, raviler var. Bunların hiçbiri Allah-u Rasulüne iftira etmăez etmez. Onun için amel edeceğiz inşallah. Hem bu rivayetler amel edeceğiz. Allah'ımızın ayetlerini okuyacağız. ismi şeriflerini okuyacağız. Peşinden bu isimlerin hakkı için, hürmeti için. Senden istiyoruz ki. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat edesin. Sonra benim şu acetimi yerine getiresin Allah'ım diyoruz. Bu duayı özellikle yapalım inşallah. Ali Adr Efendi babamızın da rivayetle amel ederek acetimizde döneceğiz inşallah. Hacetimizi alacağız inşallah. Ta ne kadar ümmet meselelerimiz var. Her türlü sıkıntımızda Allah'ın kapısına müracaat edeceğiz. Amin. Subhanallahi <gülüyor> ve Allahumma inna nas'aluka min khayri Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Na'udhu bika min Allahumma kulli Allâhu'ma rabbana âtina rahmete, wa ve heyyilena min emrina reşeda. Allâhu'ma rabbana atimim lena nurangâ Ya Arham Rahim, ya Arham Ouallâhi rahim, Ya Arham Ouallâhi râhimin. socialismen ölmüşlerimize rahmet eyle. Sărbûl noasiile nâanhur a diferen Pal Sen Prohilalina Hedie, la vasıl eyle. boiro, eșe du-le la, eșe illallah le la, eșe du-le la, la, eșe illallah muhammedur rasulullah fi Allah, Allah, Allah Mahşer sabahına kadar istirahatlerini müzdâd lene kabullerini nur eyle, Amin. azapları varsa şu Cuma gecesinde defur afu Ya Rabben alemin ve ya hayren nâsrî ve ya fatihin Okumuş olan khatm şerifleri, salavat-i ya latif zikirlerin, selam u kavulen â-i kerimesi, Fatiha-i yasin şerifler, salat i tefriciler, fetih sureleri, ihlas hatimleri, sahiplerinden kabul eyle. Amin. Ne gayrl-i varsa ne aile eyle. Ümdüklerine naile ile korktuklarından emin eyle. Amin deyendilerine harcahimden azad eyle. Sohbetlerimizi daim eyle. Engelleri izale eyle. Bundan sonra ara vermeden devam etmek nasip eyle. Memlekede huzur, sükunet, sekinet, bahşeyle. Bütün şerleri etrafımızdan uzak eyle. Yanımıza yaklaştırma ya Rabbi. Akıllarına getirme ya Rabbi. Fikirlerine düşürme ya Rabbi. Sen fazlul kereminle, ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın hıfzıyla muhafaza. Amin. ayet hadislerin koruması içerisinde, kalesinde. Amin. Kitabının kalesi içerisinde muhafaza ile Amin, amin. Bi hurmet ve yasin. Allahümme, salli ve, salli ve sellim, ve, sellim ve barik, ve barik ala, seyyidina ala seyyidina, muhammedin nebiyil ümmi, el, el, el, el habibil alil kadri, el azimil Ve-alâ alihi ve sahbihi Subhâne rabbike rabbil izzete amma asrafuuna ve selamu ala l-mursaleen Velhamdu la şereful neb-i sallallâhu te-alâhu aleyhi ve sellem Ve-alihi ve sahbihi meşâkhina kâfeulâ r-ruhul Efendim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 ghayril maghdoubi alayhim walad dalin amin